Seste yok ya. Diğer Problem şey. yok. burada lazım değil de burada evet. ben... kendime bakıyorum sarığım nasıl şeyim nasıl fazlale koy vereyim he? Ben ben Allah için seviyorum Allah için ben önümdeki cemaat alışmışım hatta diyorum alıştığım adamlar olsun A paşa lazım değil. Ben garip, e, garip dervişlerle beraber Gönlüm, ruhum gariplerle beraber. Hep dervişlerle beraber. Ben sizi seviyorum. Yani e, biz burada makam mevki, ayrımı yapmayız. E, fakirleri, yani dervişleri tercih ederiz. E, bazı tam misafirler oluyor. O misafirler hususi alınıyor, ediliyor. Bazı kere. Onlar az geliyorlar, nadir geliyorlar. Teşvik için o ayrı bir şey. Geri kalanda da işte sıraya rahat edilecek. Ee, erken gelene hak vermek istedi ama sizi darıltmak, beni darıtmak, Cemaati darıltmak, beni darıtmak, Cemaati üzmek, beni üzmek. Biz böyle diyoruz. Onun için inşallah sabretmek lazım. İmtihandır. Bazı oluyor imtihanlar. Ee, hemen kızıp şey etmemek lazım. O imtihanı da Mevla yaptırabilir. Ona da dikkat edin. Bazı kere bir adamı musalla eder sana. O musallat ettiği adam yanlışlık yapsa, günah alsa bile seni de imtihan ederler. Bu kapılar böyledir yani. Bizim burası da bir dergah gibidir, tekke gibidir. İmtihanlara katlanmak lazım, sinirli olmamak lazım, sabırlı olmak lazım. Bana neler ettiler? Yani Efendi Hazretleri'nin yanından uzaklaştırmak için, sofrasında yemek yedirmemek için çocukluğumdan beri uğraşıyorum. 40 senedir uğraşıyorum. 40 senedir. Adam hususik geliyor. Efendi Hazretleri itikafta illa Ahmet benim soframda yiyecek diyor. Rahmetli bir hoca efendi var. O da benimle uğraşıp dururdu. İnan Allah rahmet etsin diyorum. O hoca efendi de itikafta o da çağırıyor adamın birini. Diyor gel burada diyor. Bunu diyor buraya sokma diyor. Ya size bir misal vereyim de benim neler çektiğimi anlayın. Siz daha ne çektiniz yani. Ondan sonra adam geliyor orada efendim o sadır hala Allah selamet versin ona da kimseye bedduacı değiliz ehli sünnet olduktan sonra kimseye bedduacı değiliz ama neler ettiler bana ya beni şeker hastası bedava mı ettiler bu sinirden üzüntülerden oldum ben şeker hastası keyfimden olmadım hiçbir hastalık keyiften olmaz ama işte onlar neredeler biz neredeyiz ayrı dava ama adam geliyor diyor ki aynı böyle bak Efendi Hazretleri illa sofra çağırıyor. Hürşit Efendi rahmetli sağ o zaman Bu 35 sene evli söylüyorum yani. Konuştuğum laflara bu 35 30 seneden yukarı. Halbuki babam zengin o zaman iş fakir değilim bir şey değilim yani. Şimdi içinden daha iyiyim o zaman maddi yönden. Ondan sonra geliyor diyor ki, sen diyor köpek gibi ne bekliyorsun diyor burada diyor. Yal mı bekliyorsun diyor? Yemek mi bekliyorsun diyor? Defol diyor bana. Bak şimdi. Hususü beni kıskanan adam onu tetikçi tutmuş Gelmiş bana duruyor İtikaf bu on gün Ben tabii gidiyorum bu Hurşit Efendi'nin sofrasına Bana sofra çok çağranıp sevenim var ama Efendi emretti Bu sefer Efendi soruyor Ahmet nerede? Hadi beni geliyorlar buluyorlar alıyorlar tekrar sofrasında Efendi çağırınca mecbur oluyorlar bir şey diyemiyorlar Efendi de böyle Babamdan fazla babalık yaptı En yakınlarımdan daha yakınlık yaptı Beni oğullarından ileri tuttu. Ben efendiye minnettarım. Ölsem kalsam onun hizmetçisiyim yani. Çünkü çocukluğumuzdan beri bir odun gibi adam aldı odundan beter. Odun yanar da birini ısıtır. Ben de hiç kabiliyet yok. Vasıf sıfır. Benden adam olmaz diye ümidi kesen herkes bırakır. Ama mübarek işte evliya Allah aca tecelli tevecüsü yeşertir. Evliya Allah böyledir. Biz onun bereketiyle yaşıyoruz. Ondan gayri, hakiki dost görmedim. Dünyada ondan başka vefalı dost bulmadım. Allah başımıza eksik gel. Onun için biz haddimizi biliriz. Ama bu kapılar imtihandır. Kapıdan kovarlarsa, bacadan gireceksin. Kapıdan kovarlarsa, bacadan gireceksin. Kavga gürültü çıkartmak yok. Sinirlenmek, streslenmek yok. Çünkü yeni gelenler var. Yeni gelen de oradan örnek alır. Ya bunlar ne biçim adam birbirinden kavga ediyor der, adamı soğutursun. Bu sefer adamı soğutursan günaha girersin. Bir kişiyi buradan soğutursan onun vebalini ahirette çekemezsin. Belki o adam namaza başlayacak, idare bulacak. Ondan sonra bunlar birbirinden kavga ediyorlar, o gelmez. Onun bütün günah vebali bir ona sebep olana olur. Aman aman buralar ilim meclisleridir. Buralar Allah Celle, Celle tecelli meclisleridir. Bak ne büyük alimler tanışıyorsunuz, görüyorsunuz. Dünyanın en büyük alimleri, velileri geliyor buraya. Geçen haftaki gördüğünüz mübarek zat ne büyük şeyit. Yani çok büyük meclisler kuruluyor buralarda. Şurada koca Mehmet Emin Efendi, Hazretleri Kaddesi sallallahu aleyhi o değil mi? Yüz yaşında zaten, şurada oturuyordu. Şuraya getiremedik yani. evelki senelerde, yani 6-7 sene evveli söylüyor. Şuraya gelmiş 120 yaşında, büyük evliya 100 yaşında o zaman. En büyük alim Allame-i Cihan, bu meclis, benden değil o meclis ilim meclisidir vakar lazım heybet lazım burası affedersin e, e, yüksek kaldırım değil burası terbiye yeri burada burada birbirine hareket falan çekme yeri değil Allah için nasihat ediyorum vasiyet ediyorum bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin adını verecekti hangi gece olduğunu kesin söyleyecekken bir kavga çıktı mescitte kavga çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kavganın telaşıyla çıktı dışarı ne buyurdu tam size Kadir gecesini söyleyecektim gününü tam net şimdi 27 en ümitli gece ama yemin edemiyorsun 27'ye yemin edemiyoruz bak kesin değil çünkü tam dedi kesin söyleyecektim bu iki kişi kavga etti kaldırıldı dedi Kadir gecesi kaldırılmadı ama o tayin kaldırıldı bitti iki kişinin fitnesi Kavkası Koca Kadir gecesini 1400 sene ümmet arada dur şimdi. Arada dur şimdi. Bazı Ramazan'da kaç gece rivayet rivayet rivayet. Herkesin de gücü yok, hastası var, yaşlısı var. Bir gece tam ibadete sarılacağım diyor adam. Ne yapacağız yani? Onun için bu meclislerdeki en ufak hareketler sorumluluk iktizadır. Sorumluluk iktizadır. Efendim işte bak Koca halim Allah'ım. Şurada oturmuş. Ya efendi hazretleri buyurun gelin şuraya zor getirdik. O gün burada olanlardan belki hatırlayan ama bir dua buyurun, bir himmet buyurun. Şuradan kalkıp edebinde adamlar ilim meclisi diyor. Burada oturacağım diyor yani. Çünkü benden değil o. Meclise hürmet lazım. Meclis. Çünkü bu başka meclislere benzemez. Görüyorsunuz en büyük meclislerde ne kadar kavga var. Camatan çerçeve atan birbirine söven ana avrat görüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük meclislerindeki durum ve rezaletleri görüyorsunuz. O zaman en büyük meclis neresi olması lazım? Ayet ve hadis okunan ilim meclisleri olması lazım. Nerede bismillah'la başlıyor? Nerede salavat-ı ile başlıyor? Orası ilim meclisi. O zaman oranın hürmeti var, ihtiramı var. Hadis-i şerifler okunuyor. Bir hadis-i şerif rivayet etmek, bir hadis-i kerime okumak aslında büyük iş. Ama biz alışmışız. Hızlı hızlı okuyoruz, geçiyoruz, gidiyoruz. Ama alimler öyle yapmamışlar. Ama biz vakit darlığından, milletin sabırsızlığından... E, yani bunlar hep göze alarak, göz önünde bulundurarak hızlı hareket ediyoruz. Yoksa biz ilimde böyle değiliz. Benim kendi ders okutsam böyle değil. Kendim ehil adam bulsam tam böyle lakaluga gibi olmaz. Ben bu sabah saat sabah işrakta de kitaplara başlarım... 11 olmuş haberim yok. Her yeri ağrıyor, tutulmuşum ağrı sancı. Ya evden dediler, bu nedir? Sen, kaç saattir böylesin? Bak dört saat... ...kıpırdamamışım. Çünkü kitaplar var önümde, ilimle uğraşıyorum. İlim ciddiyet ister. Bir şey almak istiyorsan, amel etmek istiyorsan... ...faydalanmak istiyorsan ciddi olacaksın. Oranı kaşı, buranı bilmem ne yap. Bu işler böyle değil. Arada olası bilmem ne molası. Böyle şey ilim olmaz... Ne kadar ciddiyetin olursa o kadar buradan alırsın. Ne kadar laubali, laçka hareketle yaparsan, buradan o kadar zararlı çıkarsan. Kaybedersen. Bu meclisler her zaman kurulmaz. Efendim birçok alimimizi kaybettik. Bir daha geri getiremiyoruz. Yani hemen hemen adam kalmadı yani. Hemen hemen adam kalmadı. Sayı çokluğu mühim değil. Kalite yüksekliği, seviye yüksekliği azaldı. Ve azalarak gidiyor kıyamete yakın. Onun için birbirine efendim dua ederek, hürmet ederek, saygı göstererek, Allah'ımıza da yalvararak, Ya Rabbi bu meclisleri keşme Ya Rabbi bu meclisleri daim eyle, Ya Rabbi Amin. bize layık edeple bizi müetteb eyle, Allah'ın bize ayet hadislere göre uygun hareket tarzı nasip eyle, Ya bizim her yer kurudu kaldı, burası kaldı, burayı hiç olmasa Ya cevalde muhafaza eyle, Amin. Amin. Demek lazım, Efendi Hazretleri'nin Himmetiyle, emriyle, izniyle, müsaadesiyle konuşuyoruz birkaç kelime burada. Onun bereketiyle bu işler oluyor. Elhamdülillah. İnşallah daha da neler olur. Daha da faziletli şeyler olur. Bak biz gittik bir ay evvel, o Şeyh Hazreci koca dünyanın emiri adam. Kalktı geldi. Bir ay sonra geldi bak. İlla Efendim seni göreceğim. Çünkü biz gittik orada Efendi'yi anlattık. Efendim Hazreti'ni methettik tanımıyorlarmış. Dedik şeyhımız şudur budur. Adam bir ay sonra atladı geldi... İlla dedi ben... Adam müsteşarları bekletiyor bir buçuk saate... Gidi. Müsteşar kim o kim bu kim... Efendiyi göreceğim diye... Aldık götürdük... Efendi sevindi, neşelendi... Böyle coşkulandı... Duygulandı... Çünkü bu zatta bu emanetler yokmuş... Babası zamanında... Babasının vefatından sonra... Aynı sene birçok... E, ulema meşayih... Hindistan park dünyanın her yerinde vefat etmiş... Hepsinin varisleri, vasihleri, oğullarının rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girmiş. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsine buyurmuş ki gidin oğlum Ahmet'e bunları teslim edin. Hep maneviye, Efendi Hazretleri böyle coştu, böyle duramıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl karışıyor erişe? işe? Bir saçı nerede, bir çakalı nerede onu bilmez mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hep emirle gidiyor. Hep emirle veriliyor. Hiçbir şey rastgele yok bu manevi işler. Ondan sonra onda toplanmış. Daha bizim o dergiye bastığımız videoda koyduğumuz Hudeybiye'deki tıraşıymış. Veda haççındakini biz görmemişiz. Veda haççındaki saçı da var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O ziyaret tabi çok var. E, çok mukaddes emanetler bize bir kısmını orada göstermiş geçen. E, memnun oldu dergiye de bastık tam denk geldi. Onda gördü dergide maşallah. Ondan sonra içerideki resimleri gördü. E, bizim e, bu sünnet seni meramımızı gördü, hevesimizi gördü falan. İnşallah yani bu Ramazan'da şar Şerif'i bize verecekler inşallah. Sizin dualarınızdan oluyor. Yani daha çok bereket göreceğiz yaşayalım da. Hizmet edelim size. Yani diyor ben diyor Çin'den diyor en büyük büyüteşleri aldım diyor. En büyük büyüteşleri. Gün gün diyor büyümesi takip ediliyor diyor. İzleniyor izleme ile beraber. Efendimiz Aleyhisselam 1400 sene sonra saçı büyür mü birinin? Çünkü hayatta olduğu için. Nasıl büyüdüğünü söylüyor, nasıl anlatıyor. Bahreyn'e verdik diyor, 2008'de. Bahreyn'e bir tane saç-ı şerif verdik diyor, 8 dala ayrıldı diyor. Şu anda 8'li diyor o, 2008'den bu yana. Bizde de belki uzun yaşarsak 810 tane şar-ı şerif göreceğiz. Gözlerinizde göreceksiniz ki Resulullah nasıl hayattaymış. Gözlerini göreceksiniz. İnşallah mübarek uçlarını sulara batıracağız, size dağıtacağız şifa niyetine. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, bir şey istemiyoruz yahu. Mübarek adam, buraları yürütelim. Bu müesseseleri daim edelim. Maddi manevi, maddi derken işte hareketlerimizle, tarzımızla, tavrımızla destek olalım. Buraya yürüsün ki hepimiz yoğurt yiyeceğiz yani. Hepimiz faydalanacağız. E şimdi böyle bir cemaat, o dedim, davet ettim. Duramadı, dün gitti. Dedim, buyurun gelin. Şar-ı Şerif'in işte o özelliklerini anlatın, bu ustaki faziletleri anlatın. Kendisi Rifa bin Rafi Hazretlerinin torunu, Rifa bin Rafi kim? Akabe biatında, ilk biatta bulunan altı sahabeden biri. Babası da kendisi de sahabe olan zat. İlk Akabe biatında, sonraki biatlarda da on iki seçti. Sallallahu aleyhi ve sellem on iki nakipten biri yine Rifa Hazretleri. Ve Medine'de bir caminin içindeymiş kabri şerifi. Büyük sahibi, Akabe biatında Hazrecien Sardan. E tabii ki Vahabiler caminin içine türbe ziyaret olmasın diye. Medine'de eski Osmanlı camiden birinde geçenlerde kabrini açmışlar. Cennetül Bek'i'de Ayşe annemizin daha kıymetli yere gitmiş. Annelerimizin yanına gömmüşler fakat taptaze çıkmış. Taptaze diyor hiçbir yeri bozulmadan çıkmış. E tabii ki şu arada bazı sahabeler, e, Suriye'de de maalesef bazı Vahabiler sahabe kabirlerini açtılar. Taptaze duruyorlar sahabe-i Öyle bir zatın torunu. İnşallah Türkiye'de de büyük bir ensarın şeyini kurmak istiyor. Dünya ensarın birliğini burada kurmak istiyor. Evet orada tabii onların maddi durumları iyidirler. Bizim gibi gariban değiller. Yani e, babası zaten 18 sene bakandı. Babası da büyük veliydi. Fakat da benim bakanıydı. Evkaf bakanı, şu bakanı. Ama büyük bir alim bir veli idi, Allah rahmet eylesin. kabri Nur olsun. İnşallah o da gelecek. İşte o da e, bu şahri şerifin özelliklerini anlatacak. Hasılı ne demek istiyorum? Bize bir şey geliyorsa sizin bereketinizle. Sizin dost efendi hazretlerimizin himmeti sizin de cemaatinizin bereketiyle. Biz size muhtaçız dünya ahiret. Allah birbirimizden ayırmasın. Ay. Cemaat olmadan hoca ne sohbet yapacak? Feiz gelmez, bereket gelmez. Kalpler bir araya gelmeyince ağzımıza laf gelmez. Çünkü biz ilham üzere yani Mevla'dan gelenle konuşan bir tipiz. Biz yani hazırlık yapıp ders, bak şurada bakıyorum biraz ne bakacağım. Ben önceden bir şey hazırlayamıyorum. Vaktim de yok, şeyim de yok. Ama sizin ihtiyacınıza göre Mevla bizi konuşturuyor. Hiç hesaplı kitaplı işler yaptığımız yok. Bak geçen hafta Hüsamuruf Hazretleri kaç haftadır atıldı edildi o göz ameliyatına gitti, Dubai'ye geldi, sonra Umre'ye gitti. Mesela hiç vakit saat belli değildi. Bu hafta gelelim dediler. Bak geçen hafta ayrı bir zurat yani geldi dualar etti şey etti Yani bunların hiçbiri planlı değil hani bu kişi bugün getirildi Burada bu konuşma yaptırıldı veya şu dua özellikle bugüne denk geldi falan Böyle zannedenler kezzaptır sahtekardır Bizim hiçbir şeyimizde hesap plan yok Manevi işaretlerle hareket ediliyor Mevla ilham ettiği şekilde konuşturuyor Ne lazım? Efendi Hazretlerimiz öyle buyurur, bizim kapının usulü budur Cemaatın ihtiyacı neyse, hıtap muhatabın hakkıdır. Size göre Mevla konuşturuyor. Onun için, Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Allah'ım Celle Celaluhu, bütün bidat ehlini zelil eylerken, ehli sünneti aziz eylesin. Amin. Ve bu cemaati aziz eylesin. Amin. Amin. Daha başlamadık yani. Şu anda hamd edeceğiz, salavat başlamadık. Hamd ile salavat başlayacağız da. Başlamadan, Bunları benim e, söylemiş olalım. Ondan sonra e, akşamları bundan sonra namazda bulunacağımız için yatsılar şu anda biraz dardır ama açılacak önü tabii. Akşam yatsı arası bayağı uzuyor. Uzuyacak. Ona göre hareket edeceğiz ama bizim yatsıyı cemaatle buradan biz kılıyoruz. Ama abdesti daralır, şu olur, bu olur. Biz cemaatle namaza dururken adam çıkar, sonra kılacağım der. Ona da müsaade ediliyor tabii ki. Bir daha giremeyebilir yer darlığından aşağı camiye girer, yetişir, üst kata çıkar hani buraya geri giremez abdeste çıkan e, ise, çünkü sünnete kalkar millet, yer olmaz ona göre hareket edersiniz yani, namazı ya, mübarek cuma gecesidir, Yapsın cemaatle kılmalı, yarı geceye kadar ibadet cevabı var çok fazileti var akşam namazınına e, yetiştik yetişeceğiz inşallah, İftar için biraz pay 10 dakika, 15 dakika bırakılır, yani perşembe sünnet orucu tutanlar için ondan sonra ee, akşam namazında farzında e, kulyaül kafirun kulyaül kafirun sünnettir. Yani imam olanlar için söylüyorum. Kim imam olursa, cuma akşamının sünneti kulyaül kafirun birinci rekat kulyaül kafirun ikinci rekatta sünnet olarak okunuyor. Yatsı namazında e, cuma suresiyle münafıkun suresi okunuyor. Artık tümünü okursam bu cemaatin canı çıkar da hiç olmazsa sonlarını okuyabiliriz. Yani cumanın sonu idâni üriyeli salati ayetleridir. Münafıkun'un sonu Efendim, la tülükü men malükümden aşağısıdır yani tam sünnet yerine gelmez ama tabii. çünkü bir buçuk sayfa o bir buçuk sayfa o üç sayfa ben olsam okurum da millette bıkmaz ama e, yani hızlı da okunabilir ama cuma'nın yatsıdaki sünnetidir cuma'nın sabahındaki sünnet secde suresi birinci rekatta insan süresi ikinci rekatta gele, gelsem yapıyordum işte cuma namazının da sünneti nedir birinci rekatta sebbe ikinci rekatta Hele ta'ke, maalesef hiçbir camide de bu sünnetler tatbik edilemez hale geldi. Çünkü uzun gibi geliyor, uzun gelince millet hani alırdı. Halbuki sünnete ittiba etmek lazım. Sünnete ittiba, yalnız akşam namazında kafirun birinci rekat, İhlas ikinci rekat, İmam hazal Hazretleri bunları zikreder. Cuma'nın akşamından başlıyor sünnetler. Cuma namazına kadar, e, dört namazda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı şeyleri okuduğu rivad ediliyor. Ondan sonra da şeyleri deneyin mikrofonları yukarıya ses yani namazdan evvel mutlaka onlarda deneyin ki namazda insanlar sessiz sadasız kalmasın. Elhamdülillah, elide ene alihadi ve ma kunna enehtedi leule ene'den Allah ma tevfik ve atsa illa billah. Yaqad jaet rusul rabbina bil hakq sallu ala rasulina Muhammed Allahum salli aleyhi. Sallu ala tabiib kulubina Muhammed Allahum salli aleyhi ve ala alihi ve sallam. Sallu aleyhi şefii günubnâ Muhammed Allahum salli aleyhi ve Muhammed ve âli ve sahbihi sallallahu. Bir dergi de verseniz burada. Lalonu açın, ben uğraş beni uğraştırmayın. Bir salavat tarif edeceğim burada. Orada yazdık bu ilk yazdığım bir şey. Eûzü billâhi semîul alîm min eşşeytânir recîm. Rabbi eûzü bike min hamazât eşşeyâtîn ve eûzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Şeytan ala kum adu, fettakdu adu. İnna ma min ashabi sair Cadrak Allahu ala azim. Allah manfağına bil Quran ala Ve barakallah ve alhamdulillah Rabbil alaihi min al-hayy al Hassantukum bil hayy al-quayyum, aladillah ve farajun kum ve la illa azim Kaçıncı faydeye geldik? <gülüyor> He? <gülüyor> Dörde okuduk mu? Dörde okuduk herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> H.T.B. Esam Hazretleri 30 sene Şekil-i Hazretlerine yaptığı hizmetin neticesinde kazandığı ve tahsil ettiği 8 fayde. Bu 8 faydeden efendim 5.sine geldik geriden dört faydayı sayayım dersek peşe gelemiyoruz. Onun için bugün beşten başlıyorum. Yani ama evvelki dersler çok muazzam dersler. O dersleri de birlikte mutala etmekte. Fayda var. Nasıl olsa internette, facebookta falan ee, onları bulmanız mümkün oluyor. Zaten televizyonda inşallah ön lisansımız kabul edildi. Ön hakkı verildi. O da Allah'ın inşallah en geç Ramazan'a inşallah. Rahman. Arkadaşlar da hazırlıklarına başladılar cihazlarımız elhamdülillah alındı alınıyor yani dualarınız bereketiyle inşallah e, garip kurabağının işine Mevla yol, garip kuşun yuvasını Allah yapar efendi hazretlerinin sözüdür e, A paşa bulamadık ama e, böyle garip kaldık dedik garip kalınca daha iyi himmet görüyoruz e, daha çok yani bazı e, havalı adamlar bizi terk etti göğe zannettiler ki bizi terk edince biz yani sıkıntıya gireceğiz çok daha rahatladık yani. <gülüyor> Öyle bir rahatladık maddi manevi biz de bir şey düşünmüyoruz yani. Onun için er, eriz koalallah. Zaten bugün ders de ondan geliyor herhalde. Bize samimi Müslüman lazım. Ağapaşa lazım değil yani. Bize samimi Müslüman lazım. Öyle oraya dön buraya dön rüzgar şeyi gibi efendim değirmeni gibi bize adam lazım değil. Bize Allah'a da bu lazım. Ama siz yetersiniz bize. Allah zile. Ee, bu çok önemli. Nebiyat-ı sehez Nebi Ey Nebi Zişan Hasbuki Allah Ey Peygamberim diyor Sana Allah yeter Ama bırakmıyor orada Sana Allah yeter ve ittebaake minel mümin İki manası var Bir manası sana uyan müminlere de Allah yeter Bundan ziyade Öbür manası Tefsirlerde ağır basıyor O da nedir? Sana uyan müminler de sana yeter Şimdi Allah yeterde durmuyor. Atıf yapıyor. Tabi ki Rabbimizin yeterliği hiç şüphesiz. Ama sana uyan, tabi olan müminler de sana yeter. Ama sana tabi olan müminler garip, fakir, zayıf. Yeter sana onlar diyor. Yetmedi mi? Bir Hazreti Ömer neler yaptı? Kırk kişinin tamamlanmasıyla neler oldu? Biz kaç tane kırk varız? Ama hala bir doğru dürüst Ehl-i Sünnet'in Galibiyetini göremiyoruz. Çünkü neden? maalesef kalite düşük. Yani sayılan da olacak iş değil. Bir 313 kişi hala dünya çapında Müslümanlar bulmuş değil. Yani bir Bedir ehli gibi sayıda doldurabilmiş değil. Dünya Müslümanları. Dünya Müslümanları. Bu cemaat ne yapsın buradan bir iki tane mübarek zat çıkabilir. Yani benim de itikat ettiğim mübarekler var aranızda. Hüsluzan ettiğim. Ama ne, ne olacak? Yani 313'ler lazım, işte 40'lar lazım. Böyle sayılar lazım. Olacak inşallah. Hanım cemaatlerde çok var. Onlarda çok ihlaslı var. var. Yani hakikaten e, görüyorum, bakıyorum. Kendi imkanlarına göre, kendi gayretlerine göre, dualarına göre çok çabalıyorlar. E, bu hizmetlerin devamı için yani. Sohbetlerin yayılması ve tebliğ için. Allah Teala niyetlerine göre versin. Kimlere ulaşıyorsa hep cevaplarını ortak etsin. Dünyanın nerelerine ulaşıyorsa, kimler namaza başlıyor, kimler iddiaat buluyor, sayısını ben bilmiyorum. O kadar çok. Hep sizi de ortak etsin. O dua ve destek olanları da ortak etsin. Amin. Vel faydetül Bu gece bir düzen kuralım. Hani akşam ayına alındı diye. Çok da uzatmasak bile. Yatsıydı cemaatle artık önümüzdeki haftalarda zaten akşam da ileri gittikçe düzene girer. Beşinci fayda. Nedir? Öğrendiğim fayda yani. Fayda kar demek. Bu kadar bir veliye hateme asam en büyük veli şeyhi. Belki ondan da büyük onu şeyhi 30 sene hizmet etmiş. Ne gördün, ne kazandın? 30 senenin birikimini, bereketini bize anlatmış. İmam Gazali Hazretleri de nakletmiş. Biz şimdi hazıra konmuş durumdayız. Mesele işletmek meselesi. Yani amel edebilmek meselesi. Niyet edelim. Allah amele muvaffak eylesin. Bir de var niyet edelim. Evvela niyet edeyim. Ya Rabbi bugünkü bana bu mübarek evliya Allah'ın e, tespit ettiği ve bize naklettiği yani İmam Gazali için söylüyorum. Bu kadar ulema evliyanın birbirine naklettiği bu faydadan bizi faydalandır Ya Rabbi. Amin. Amin. En büyük dua bu şimdi. Bir dua mutlaka olmaz Cemaatle dua asla reddolmaz. E, Cuma gecesi dualar reddolmaz. Dolu müjde var yani. Biz bu kadar müjdeler içindeyiz şu an. Her zaman bu meclislerde bulunmaz, kurulmaz. ''İnni râitun nas? Ben insanların durumuna baktım. Hatime Asam Hazretleri anlatıyor. ''Yedün mü bâzûn bâzâ'' ''Kimisi kimini zemme'' diyor. Yani kötülüyor. O onu kötülüyor, onu kötülüyor. Yani hocalar birbirini kötülüyor, hacılar birbirini kötülüyor. Hasettik zaten onçu çuvalmış, dokuzunu hocalar almış ya. Sonra birini de almaya gelmişler. Bakmışlar, onu da millet demiş, bize kalsın demişler. Halk demişler ki, bizde de bir kıskanma olsun da yoksa halk hiç kıskanamayacakmış birbirine. On çuvalı da götürseymişler. On çuval olarak inmiş yani gökten Dokuzunu o alimler almışlar. Birbirinin aleyhine konuşmak, birbirini böyle zem çok yap yaparlar. Ama ilmi reddiyelerden bahsetmiyoruz. Bu hepsi ehl-i sünnet ama ehl-i sünnetin içinde, o ona diyor sakalı biraz kısa, o diyor sarığı biraz küçük, o diyor yan baktı, o diyor şunu yaptı falan. Böyle birbirini şey derler çok. Eli sünnetinden bahsediyorum. Ehli sünnet dışı olanıza da gıybeti helal mı? Helal. Eli sünnet dışındaki adamın gıybeti helal. Nasıl helal? Anasının avradına sövmek helal değil canım. Ama Mustafa İslamoğlu kaderi inkar ediyor yani. Bu şimdi gıybet mi? Arkasından konuşuyoruz burdana kadar değil mi? Başkasını konuşsaydık adamda günah bırakmazdık. Bütün sevapları da ona nakletmiş olurduk ve dolayısıyla adam ahirette hazır tulum çıkardı cevaplarla bu kadar milletin. Biz de onun günahlarını yüklemek durumunda kalırdık. Böyle bir şey söz konusu mu? He? Niye değil? E çünkü biz adamın kaşı şöyle gözü böyle diye gıybet yapmadık ki. Kaderi inkar ediyorsa, lafı budur, cevabı budur. Şunu diyoruz mesela, bunun gibi konular yaptık. O zaman o gıybet helal mıdır? Helaldır. Çünkü neden? Şahsına yönelik bir kötüleme ve hakaret etme kampanyası değil. Allah için olursa he? bir adam Kur'an'la alay etti. Dalga geçti Kur'an'la. Biz bunun hakkında konuşsak desek ki bu adam nasıl Kur'an'la alay eder? Bu gıybet olur mu? Olmaz mı? Bunu söylememiz gerekir mi? Gerekir. Çünkü Kur'an'la alay edeni biz müsamaha gösteremeyiz. Değil mi? Bu gibi meseleler gıybete dedikoduya girmez. Şahsi konular girer. Pantolonun paçası şöyle. Efendim şurasına çamur bulasmış, şunu yemiş, bunu içmiş. Bize ne? Bize ne onlar? Biz kimsenin özel hayatıyla ilgili İslamiyet müdahale et, etmez, ettirmez. Ama alenen kalkıp da insanlara gavurluk yaparsa biz ona cevap vermek zorundayız ki sen niye milleti saptırıyorsun? O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Şimdi, baktım diyorum millet birbiri kötülüyor. Yani bu şeyi söylüyor, özelde kötülüyor yani. Değil mi? Kötülüyorlar mı? Herkes şu anda birbir mesele kötülüyor mu? Veyahut bazon bazan birbirlerini gıybet ediyor mu herkes? O onun arkasından bir şey, onun arkasından bir şey kadınlarda fazla olurdu eskiden. Şimdi erkekler kadınları solladı. Böyle devamlı gıybet. Gıybet ne demek? Onun yanında söyleyemeyeceği veya söylese de onun üzüleceği bir Müslümanın, bir Müslümanın gıyabında onun istemediği bir şekilde konuşması ince mesele yani boyuna bile kısa desen sorun yani ama boyu kısa ama ne dedi Ayşe annemiz boyu kısa dedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu sen onu gıybet ettin De dedi ya Resulallah ben bir şey mi dedim yani boyu kısa ya Buyurduk ki ama o bunu duysa üzülür mü üzülür üzülürse oldu gıybet yani özel noktalara girildiği zaman bu kadar hassas boyundan sana ne gözünden sana ne kaşından sana ne kimsenin efendim seni alakadar eden burada bir durum yok o zaman gıybete giriyor çünkü Allah için değil bu Allah için değil din için değil İslam için değil eli i sünnet için değil burada bir mevzu yok ki sen, adama, sen kısa boylu de demenin eli i sünnetle ne alakası var yani? ne faydası var bu adam şöyleymiş öbürü böyleymiş bu hepten dedikodu bir de olmayanı katarsın bir de iftira Bazen 3 4 günah büyük bir kebair birden yazılıyor. E bu şey bir şey yani. Zor bir şey. Baktım ki milletin durumu bu. Eskiden tabii millet küçük yerler, internet yok, radyo yok, televizyon yok. Hepçim birbiriyle uğraşırlardı, değil mi? Eskidenki olaylara bakıyorsun acayip. Yani Osmanlı Osmanlı bile eski sayılır, değil mi? Yani Osmanlı dönemindeki duruma bile baktığın zaman işte biri bir şey söylüyor, o onun hakkında bir şey çıkartmış tabi saray entrikaları diyorlar çünkü neden? küçük ee, sahalar küçük dar tekkeler <gülüyor> karşı karşıya Efendim, o mürit diyor benim şeyhim üstün öbür mürit diyor benim şeyhim üstün bu, bu gibi dedikodular ee, yani bir tekke fazla cemaat fazla hoca o zamanlar hocaların dönemi tabi halimden dönemi ama bir hoca biraz palazlandı cemaati çoğaldı hemen padişah ya bu hocanın cemaati çoğaldı bu bir ayaklanırsa seni indirir aşağı falan. E bu sefer hadi Kıbrıs'a sürgün falan. <gülüyor> yani Osmanlı zamanında çok şey değildi yani hocalar hakkında. İsmail Akın Bursa ve şeyhini Kıbrıs'a sürdüler. Orada yatıyor mübarek. Büyük kutup yani. Kutup Osman Efendi. O Kıbrıs'ta. Gittim ziyaret ettim. E, neydir? Bir dedikodu çıkarıyorlar. E Mısri. Koca Limni Adası'nda oraya gidemedik. Daha bilmiyorum inşallah nasıl olacak gideriz. Koca niyaz Mısri. Ama ilginç şeyler tabi tasavvufta, vahdet vücuda kapılabilir, makam atlayabilir, o makam esnasında şathayat da olabilir, bazı şeratın haline muhalif beyanlar olabilir. Yani Hz. Hüseyin Efendimiz Resulullah'ın parçası diye nübüvvetten bir parçadır, bir şey demiş. Tabi padişah gitmiş demişler ki, bu demiş Hz. Hüseyin e peygamber diyor. Hani onun da muradı, Fatıma-tü vizat Fatma minifatma benim parçamdır buyurduğu gibi, çocukları da onun torunları parçasıdır hani. Öyle bir şey demiş olabilir. Veya çok aşka cezbeye gelir, aşırı muhabbetten bir şey der. Mübarek evliya mesela. Ama e, tabi ki jurnal, işpiyon, ihbar, istihbarat falan. E, padişaha da korkabilir. Tam araştıramayabilir. Sürgün ettiler mesela. Ama sonra e, tabi bir ahetti mübarek. Bir ahetti ahalmamak lazım. Ahetti yani. E ne oldu Osmanlı'nın da bitmesi hangi ahlarla oldu bilmiyoruz, bazı ahlar alınmıştır tabi. Ama Abdülmecid, Sultan Abdülmecid diye zannediyorum, onu kayıklar denizde kaldılar da bir giderken fırtınadan Limni Adası'na çıkmak zorunda kaldılar. Dediler burada ne var ne diyor? Niyazi ı Mısri var, Allah dedi, Mevla bizi manen getirdi bu adaya attı, gitti kabrini ziyaret etti, atalarının yaptığından özür diledi falan. Padişahlar da böyle mübarek zatlar da var. Biri bir yanlış yapsa öbürü gidip onun mezarından bile bir özür dileyebiliyor. Manen herhalde onu inşallah affettirmişlerdir. Ama Evliya Allah'a böyle hareketler oldu. Bazı kadı yapar, bazı hakim yapar. Yani eski kadılar da çok yetkili, vali ayarında mesela yapar. Bazı Allah'a hareket çekenler olmuştur, yanlış yapanlar olmuştur falan ama. Evliyaullah'ın da mesela Efendi Hazretleri gibi cemal sıfatı olanlar var ne yaptılar yine idare eder affeder. Ya bazı celal sıfatlı olanlar var. Ya onlar da affetmeyebilir. Musa aleyhisselam biz açtı yani. Mevla ya bu Karun bana bir kere yalvarsaydı affedecektim sana 40 kere yalvardı sen. Affetmedin. Ama Musa aleyhisselam da dedi ki bu benim ırzıma dokundu yani. Çünkü zinaden kadına parayla tutup da sen Musa benle zina etti diye dedirttin sen. Ondan sonra tamam kadın dedi ki bana Karun para verdi etti dedi ama ne olursa olsun Musa Aleyhisselam bu e, zina suçlamasını ve iftirasını, karı kız işini kabul edemezdi yani. Onun için de erduhudiyi toprağa emretti, batır bunu dedi yani. Allah Teala bunu ben acıdım sen acımadın, acımam dedi yani. Çünkü sen bana verdin bunun ipini, ben de bunun ipini dibine kadar indireceğim dedi yani. E tabi, yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapar mı? Görünen durumlarda yapmadığı görülüyor ve daha e, haçından evvelki durumda, yani Mekke Fettin'deki durumlara bakılırsa öyle yapmadığı görülüyor yani evliya olan da böyle celal sıfatı cemal sıfatı farklıdır ama zannedeceğim ruhul beyan sahibi İsmail Hak Hazretleri o da mübarek o da kızdırdılar ettiler bu Balkanlar o zaman Osmanlı'nın elindeki dönemde yani fakat e, yani onda bir beddua ile çıktı ve arkasından bütün oraların yandığını kendi tefsirinde naklediyor yani ve yine evliya olan birinin ben buraları verdim dediği bazı ülkeler yani şimdiki ülkeler o zaman Osmanlı'nın içindeki bölgelerdi şimdi ülkeler oldu belki, 30-40 ülke çıktı verdim ben burayı diye gazaplanıp celallenip de tabi Mevla'nın irade ve takdirine denk gelmesi meselesidir ama bunu kızdıranın da hiç mi vebali yok yani onun için dikkat edeceğiz yani luhumul ulema mesmumetun alimlerin etleri zehirlidir hani hele Allah'ı bilenlerin etleri Tamamen insanı helak eder. Mevla gazap eder. Onun için birbirinin aleyhine konuşmak, zemmetmek kötü şey. Gıybet birbirinin ardına konuşmak kötü şey. Ama hani kabağın sahibi var buyurmuş ya o zat. Gelmiş berberde kafasına vurmuş Evliya Allah'ın yani adam. Kabağa da bakan maka bakmış yani iyi kafa çıktı diye. Ondan sonra da gitmiş devrilmiş orada. Zannetmişler ki Evliya Allah bedduat. Temişler Efendi Hazretleri, yani ahetme bu adam... Bir yanlışlık, cahillik etti. Bu senin evliye aldığını bilmedi. Burada can çekişiyor. Ne dedi? Evladım dedi. Ben dua etmedim, bir şey etmedim. Ben zaten evla ile meşgulüm yani. Onu ben fark bile etmedim. Ama kabağın sahibi kızmış olabilir dedi yani. Şimdi burada balkabağı değil ki bu çarçamba pazarında kardeşim. Sen evliyaullahın da kafasına gözüne dikkatli konuşacaksın yani. Alimlere, velilere hürmet edeceksin. ihtiram edeceksin. Ziyade tazım eyle bul necat. Çok hürmet edersen kurtulursun diyor İsmet Garibullah Hazreti. Az hürmet de olmaz. Laf dinleyeceksin. Böyle olur mu sen? Almışsın başını kendi kafana gidiyorsun. Ayın paşayın param fazla diye. Rütbem yüksek diye insanlara saygısızlık edersen Mevla ne yapar? Onun için baktım diyor milletin durumu iyi değil. Birbirine aleyhine konuşmak. Birbirine gıybet etmek. Bunun sebebini araştırdım. Ya bu millet niye birbirine... Yüzüne gülenler arkadan konuşuyorlar. Mertlik hiç yok. Yani yüzüne de ki ben senin şu hareketini yanlış buluyorum. Ben de sana teşekkür edeyim. Yüzüme gelip niye elimi öpüyorsun? Niye hürmet ediyorsun? Ardından niye şu hoca şöyle şu hacı böyle konuşuyorsun? Allah rızası için iyi niyetle konuşan yüzümüze söyler bizi de düzeltmek niyetiyle. Ben de sana izah ederim özrümü mazeretimi. Ya sana ikna ederim. O işin doğruluğuna dair ikna demesem, tevbe istihbar ederim veya düzeltmeye çalışırım. Yani Müslümanlık budur yani. Sahabe böyle yaptı. Sahabe birbiriyle kavga etti diyorlar. Savaş etti, etti. Neden? Mertlikten yani. Mertlikten. Anladın mı? Yalakalık bilmediklerinden yani. Şimdi, e, onun için Evliya Allah'tan biri ne buyurmuş? Müritlerimin kav barışık olup yağcılık ve yalakalık yapmasındansa kavga etmelerini tercih ederim buyurmuş yani. Çünkü ka kavga derken ha kafa göz kırmak da kafa göz kırma durumu da var yani. Sahabe-i kiramda bile olmuş yani. Mesele ne? İctihad. Tamam bizdeki ictihad olmaz tabii biz değiliz. ama hakkın meydana çıkması gibi bir ulvi gaye var. Yani Hazreti Osman'ın katilleri nereye kaçmış? Hz. Ali'nin ordusunun içinde bütün mesele patlak oradan Hz. Ali de onları reddedemiyor orduyu karıştırırlar diye devlet bozulur diye biraz zamanla hareket edelim bana mühlet verin ben bunları tek tek halledeyim ama şu anda halledemiyorum binlerce kişi Medine'yi basanlar hepsi gelmişler küfede Hz. Ali'nin ordusuna e şimdi Hz. Muaviye, Hz. Osman'ın yeğeni yani akraba e kan hakkı var e diğer sahabe Ayşe anamız, Talhalar Zübeyrler Ne işleri var yani Ya diyorlar bu Osman kocaman halife Devletin başı evinde şehit edildi Kur'an okurken devlet kalmaz Bir şey kalmaz halifeye bunu yaparsa Bu çapulcular her çapulcu ayaklanmasında Bir halife gider bunun önünü acil Almamız lazım Hazreti Ali Efendimiz de Cesarette Eşi yok ama siyaseten Orada bir zaman sonra Yapalım dediğinden bu iş patladı Ama Nasıl bir durum biliyor musun ordular karşı karşıya e, Hz. Ayşe Anamız tarafındaki veya Talha Züberi fetva müşkilat var fetvayı kime soruyorlar? Adam gönderiyorlar Hz. Ali Efendimiz'e böyle bir iş çıktı bunun fetvası nedir? Yani kavga gürültü derken yarın savaşacaklar. Ama gece yine fetvayı kime soruyorlar? Hz. Ali'ye soruyor. Kim alimse ona soruyorlar yani. Biz de adamdan kavga edeceğiz yarın savaş edeceğiz saflar karşı karşıya Bırak onu be sapığa fetva mı sorulur zaten. Hemen adamı sapık ilan edebiliyoruz. Halbuki şeriat başka bir şey. Şeriat çok başka bir şey. Onunla yarın savaş edebiliyor. Kısas hakkından dolayı. Ama yarın savaş olmadan gecesinde de gecesinde de fetvayı ona sorabiliyor. Çünkü ilimde sen üstünsün diyor. Fetvayı senden almam lazım. Hakkını teslim ediyor. İnce bir iş sahabenin işine akılsı vermez. Birbirinin şehitlerini, birbirinin şehitlerini yıkamalar, kılmalar falan. Ondan sonra büyük bir savaş. Ama Hazreti Ali Efendimiz'in aşağınamızı acayip hürmetleri, yola kadar uğurlamaları, şeyler. Gö Halbuki onunla harbe gelmiş yani. O diyor benim anam diyor. Aman dokunmayın diyor mesela. Çünkü neden? Herkes birbirinin faziletini biliyor ya. Herkes birbirinin fazileti hakkındaki ayet ve hadisleri biliyor. Hepsi ulema kardeşim. Bizim gibi cühela olursa niyetler bozuk olur. Hakkın meydana çıkması için değil, kavgalar neden olur? Hakkı örtüp batılı yükseltmek için kavga çıkar. Sahabedeki inceliği çok da anlatmamız lazım yani. Bildiğiniz gibi değil. Oturuyorlar. Yani ertesi gün savaş var ya. Hz. Zübeyir Talha gece Hz. Ali ile beraber oturuyor. Oturabiliyor yani, bir sofrada oturabiliyor. Birbirini tebrik ediyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Fetva soruyor. İlmi konular konuşuluyor. yarında savaş var yani. Ama bunlar Allah adamı kardeşim. Sen sahabe arasındaki mesele bugüne kıyas edersen... ...senin benim nefsim bulaşık bir nefis. Ya haset, ya fesat... ...ya mal hırsı, ya rütbe hırsı, ya koltuk hırsı... ...ihtiraslar üzerine kurulmuş bir düzende gidiyor şu an dünya. Burada sahabeyi anlatsak nasıl anlayacaksın ki? Anlayamazsın ki. birbirilerine nasıl... Gecesinde anlaşıyorlar, kaynaşıyorlar. Sonra Hazreti Talha olacak. Ee, Hazreti Talha Zübeyir bıraktı zaten. Baktı ki bir e, şey var. Hazreti Ali'nin tarafında bir haklılık görüp e, yanlışa doğru mey var. Savaş etmediler. O, öbür herifler, münafıklar, Yahudi uşakları peşlerine düştüler, öldürdüler Hazreti Talha. Hazreti Talha Zübeyir sahabe arasındaki savaşa katılmadan çıktı gittiler. Cennetle müjdelemiş mübarekler. Ama üzerlerine sonradan saldırdılar. Çünkü iki tarafı birbirine kızdıran irade Yahudi piyonları arkadan Ama yine de Haz Hazreti Talha olacak Tam e, kanlar içinde ölmek üzere Oradan bir asker geçiyor Asker dedi ki sen kimin tarafısın? Ölüyor orada Dedi ki Hazreti Ali'nin adamıyım Dedi ben ona daha kavuşamayacağım Şu anda vefat etmek üzereyim Sana biat ediyorum Biatımı ona götür Hak üzere gidelim dedi Adam son nefesinde bile, bizde olsa son nefesinde bile plan proje, aman ben ölüyorum çocuklar, felancaları bitirmeden bırakmayın. Çünkü beni onlar öldürdü. Bizdeki planlara bak, ölürken bile hamiyeti cahiliye, tarafkirlik, tasup, aşiret, kan davası, kör işler. Ne diyor? Ben anladım diyor, hak ondaymış, bari sana biat edeyim de ona götür diyor. Böyle vefat ediyor adamlar. Hep hak üzere ve vaat ediyor. Onların işleri ince iş. Yani onlar vefat ederken dahi, ne yapmazlar? Haktan zerre kadar ayrılmazlar. Yani büyüklerin hali böyle. Büyüklerin hali böyle. İnce adamlar. Allah'ım bize de bir zerre nasip eylesin. Bir zerre ya Rabbi. Bir zerre bize akıl, fikir, fehim, izan nasip eyle ya Rabbi. Le. Allahümme amin. Hak bildir bize, Hakkı, hak göster bize, hakka uydur bize Ya Rabbel Alem. Batılı batıl göster bize, sakınmayı nasip eyle bize Ya Rabbel Alem. Amin Allahümme salli aleyhisselam. Muhammed ve Aleyhi aleyhisselam. Efendi Hazretlerinin beş vakit duasıydı bu Arapça. Beş vakit ben Efendiden bunu duydum ya. Allahümme verinel hakka hakka verzuk netiba'a verinel batıle batıla verzukleştin abi. Çok Efendi hazret çok da uzun dua etmezdi çünkü imam olduğu için cemaatı da yormamak için kendi Müvlehe alemi başka ama cemaat şeyinde üç kere subhanallah ben yani cemaatin imamın şeyleri var biliyorsunuz cemaati gözetme usulleri var ama bu duayı her namaz mühraptada da olsa önde durduğumda duyardım yani hakkı hak göster bize uymayı nasıbeyle batılı batıl göster bize sakınmayı nasıbeyle onun için birileri sonra derdi ki bu adam efendiyi kandırıyor derlerdi mesela ben de derdim ki ya bu zat Evliya olduğuna, veli olduğuna inanıyor musun derdim onu diyene? Evet, büyük veli, hem de Gauss, en büyük veli. Peki beş vakit namazda ettiği duaların reddolunacağını tahmin edebiliyor musun derdim? Cık. Bak kardeşim, olur mu efendinin duası reddolmaz. Peki beş vakit bana batılı batıl göster, sakınmayı nasip eyle diye dua eden bir falanca felanca kandırıyor diyebiliyorsun. Dediğim zaman, yani Mevla onu bir kere mi duayı tutturamamış da batılı batıl göstermemiş? Efendi haktan ayrılmadı ki hiç. Biz anlamadığımız işler olabilir. Hikmetinden sormaz. Mevla'nın yaptığı işleri anlıyor muyuz? Şu anda 3 seneyi geçmiş Suriye'ne hale gelmiş. Yani Mevla çoktan yardım edip ehl-i sünneti aziz etmeli edebilir güç, gücü var değil mi? Etmiyorsa bir hikmeti var, bir bildiği var. Kime ne kazandırıyor, kime ne kaybettiriyor. Mevla'nın sırları var. Ama bize bakarsan yani çok da mantıklı gelmiyor yani. Ama kaderin sırrına deştiğin zaman orada ne sırlar var? Bir Suriye meselesi, bir Mısır meselesi bunlar kolay şeyler mi? Gel anla bakalım niye Müslümanlar mağlup oldu? Ehl-i Sünnet haklı değil mi? Haklı. E niye haklıyken? E, peygamberler de şehit oldu. E, e, e, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler çekti? Dolacıyla... Mevlada da hemen sen haklısın diye de seni de ne yapmıyor? Birden galip etmiyor. Sana da çile çektiriyor. Bu işin makamı var, derecesi var. Şey kapat. Kim açtı? Bir daha sakın açmayın. Hepten kapat, hepten. Ben çok ağrı çekiyorum, duanızı bekliyorum. Yani omuzumdan mavzer kurşunu yemiş gibi derler Lazlar. Böyle bu sağ omuzum nasıl biliyor musunuz? 20 gündür inim inim inliyorum. Ve saatlerde hiç ağrı kesici almıyordum. Hapiste bir kere ağrımadı ya. Kurban olduğum çıktım ya rahatladım diye bir çember öbür belaları veriyor bana. Yani biri bitiyor biri biri bitiyor biri biri bitiyor biri. Bir aydır e, duanızı ben Ne olduğunu da tespit edemedik. komuz var bende eski onunla vurdu şimdi doktorlar ilgilen, sağ olsunlar. MR çekmem lazım falan ama nasıl ağrılar. Böyle konuştuğumda bakıyorum şimdi konuşuyorum sizinle. Sonra bir geliyor onun saati. Kim gelirse gelsin uzanmak zorunda böyle durursan ağrıyor şöyle durursan ağrımıyor. Bir acayip bir şey. Üç ağrı kesici bazen alıyorum ya. O da değişik değişik. Allah şifa versin bana. Amin. Hani dersler kaldı biraz. Oturup şey demiyorum. Tası yapamıyorum. Parmağım çalışmıyor. Ellerim uyuşuyor. Sülük yaptırdım buradan. İşte ona devam edeceğim biraz. Ama buralarda tabii doktorlara da tabi olacağız. İnşallah bir ameliyat icap etmez. Belki omuzda yırtık oldu dediler. Bir şey o Bilmiyorum yani ama duanızı beklerim. Bu şey de bunlardan da vurmasın diye. Aman söylüyorum şimdiden hiç açmayın da yanarsak yanalım ne yapalım dayanamıyorum size ama ağrı beter geldi 13'ün eskiden biliyorsunuz dayanırdım şey klimalara ama 30 senelik tabii kireçlenme var 30-40 sene pervane altında ve sohbet devamlı ee, mevla böyle murad etmiş ama hepsinde ne var kefaret var hepsinde ne var temizlik var inşallah günahlarımız biter inşallah biter. şimdi yani 13'ün nereden geldik? Biz hakkı Allah'a yalvarırsak, hak gösterirse batıla uymayacağız. Ve o zaman da yanılmayacağız inşallah. E zaten itte gufru hazreti mümin müminin anlayışından sakının Allah'ın nuruyla bakar. Bu iş e, o makam efendi hazretleri gibi zatlarda belirgin bir haldir. Bizde o hal olmayabilir. Ama onlara nasıl deriz ki felanca seni kandırıyor? Hazreti Ömer'e ne dediler? Kölelerini azat ediyor. Dedi ki namaza başlayan köleyi azat edeceğim. Hepsi namaza başladı. O da hepsini azat ediyor. Birisi geldi dedi efendim bunlar seni azat olacak. Bundan sonra namaz namaz kılmayacak. Sen de bunlara böyle bir vaatte bulundun. Seni aldatıyorlar. Dedi aldatsınlar da namazla aldatsınlar. Ne yapayım dedi. Namazla aldatsınlar. Yani adam gidip de içki içerek aldatmak. Namaz kılıyor. Ben de görüyorum namaz kıldığı azat ediyorum. Sonra kılmayacak Allah'la arasında. Ama teşvik yapıyor yani. Bazı böyle şeyler var. Anladın? Ben alda Allah'la alda. Ya yani namazla aldatsın. Ne yapayım? Şu ya abirişi geliyordu o zaman. O da ölmüş mü bilmiyorum. Üçte i̇şte falan paşayı namaza başlattım. Öyle bir adam yani. Atar tutar adam. Birkaç da tutturduğu var. O zaman cep telefonu mesaj yok. Bir paşayı tanırsan bir üstüne telefon ediyor. Şunu oraya tayin et. Bazı da tutur yani. Efendi ne isteyecek? İşte imam. Köyden imama atıyorlar veya Tain etmişler sakallı diye cibbeli diye. Efendi diye ki bu imam dursun orada diyor. Talebeleri var. Bu da telefon ediyor. Ağaları paşalar arıyor. Efendisi de kimi arıyorsun diye telefonu alacak hali yok ki. Arıyor birini falan bazen tutuyor yani. İmam orada kalıyor ya. İmamın da tayini de aslında ufak iş gibi görünüyor. Bazı da büyük iş yani. Kenan Evren ne dedi? Ben dedi muktedir bir e, paşa olarak ihtilal yapmış bir adamım ama beni de çok güçlü zannetmeyin. Bir Mahmut Hoca'yı dedi e Eskişehir'e süremedim dedi. Biliyorsunuz Eskişehir'e tayini çıktı. <gülüyor> Efendi Hazretleri. Bütün ihmandan orada daire araba başladılar. Hep gideceğiz oraya Eskişehir'e ne yapacağız? Kurşunlu Cami bir camiye tayin çıktı. <gülüyor> Burada duruyor mu Ama koca Kenan Evren tayini çıkarttı. Ama Mevla tayini çıkartmadı yani. <gülüyor> Efendi bu yani. İhtilal yapsan paşa olsan ne olur. Oradan oraya imam. Dedi ki imamı tayin edemedim dedi ya. Bir de edemediğinde söylüyor utanmadan yani. Hani mahcup da olmuyor he, o da mertmiş yani neyse. De, de, demek istediğim işler manevi yani. Mevla kıpırdatmadan sen ne yapacaksın? Sonra demiş birilerine Ben bilmiyor muyum demiş. Ya çarşambada bir Mahmut Hoca var herkese çarçaf giydiriyor. Biliyorum demiş de dokunmuyorum falan. Sonradan da öyle demiş. Dokun durtmuyorlar demesi lazım tabii. Dokun durtmuyorlar. Efendi neler atlattı. Ne, ne dönemler geçirdi ne karanlık dönemler yani değil mi? Selimiye'lerde yok sakalını keseceğiz dediler. Selimiye'yi aldılar. Yani dünya ayağa kalktı askeri şey. Sakal kesmeden mümkün değil. Mahkemeye çıkartmıyorlar neler. Biz burada millet ağlıyor, üzülüyor falan. Ya dedik bu efendi ya falan. Sonra bir de baktık işler olmuş. Efendi bir tutan sakallan askeri mahkemeye. Girdi çıktı yani. Ama öbür çoğunu kestiler. Yandakileri kestiler. Mefendi'yi dokunamıyorlar. Şimdi Allah bir dokunulmazlık verirse dostuna. Ayrı bir şey. Vajanda işte efendi bu falançı kan turuyor. Işte. Ya tamam da dur bakalım şimdi. Ne yapıyor? İşte geliyor. Bu bazı faydaları oluyor gibi görünüyor. Adam ne olduğu da belli değil yani. Derin diyorlar, sığ mı diyorlar, derin mi diyorlar? <gülüyor> Ankara'da bir bakanlığın at katında bir tane bürosu varmış. Kartına da yaz, kart da veriyor, dağıtıyor. Kartta da hiç yazıyor. Bilen <gülüyor> yani biz de o karttan yani amel edeceğiz. Benim işim düşmedi de. Kartta da hiç yazıyor yani. Neyse, o zamanlar şimdi efendinin yanında diyor ki, Felan Paşa'yı namaza başlattım efendi hazretleri. Efendi diyor, maşallah falan. <gülüyor> İhsan Efendi de Allah rahmet etsin, celalli bir zat. İhsan Efendi büyük bir zat, rahmetullahi. Büyük bir veli yani İhsan Efendi'nin. Efendi, efendi Hazretinin şeriki yani. O da bir sinirli bir zat biliyor musun? Böyle onun yalan konuştuğunu anlarsa bir adamın, o da bozar yani. Ağa Paşa kim olsa bozar. O da kapıdan bir girdi, bir de baktı, efendi yanında o kişi var, o da bir şeyler anlatıyor, milleti güldürüyor, eder bir şeyler yapar, şaklamanlık yapıyor falan, insan efendi, hoca efendi diyor, efendiye hoca efendi, ne konuşturuyorsun, Musa Teker'i, hep yalan konuşuyor, odaya da girmiyor, insan efendi, onu görünce, sinirlendi, çıkıyor, insan efendi, efendi hazretleri de, tabi bir şey demiyor, ondan sonra, hani adamı, Hoşbeci diyor diyor ki aman sen ona bakma diyor falan diyor ona hürmet diyor, şey diyor. Şeyi zaten darılmaz. En sonunda diyor ya ihsan efendi sen anlamıyor musun diyor? Yalanı da hoşuma gidiyor diyor. Çünkü de paşa inamazsa paşlatmış diyor yani. Şimdi bunun diyor yalanı da hoşuma gidiyor. Dolayısıyla evliya Allah kanmıyor, kandırılmıyor yani. Herkes her şeyin efendi gibi zatlar biliyorlar meseleleri ama bazı kere yalanı da hoşuna giden olaylar vardır yani. Değil mi? Bunlar şey, önemli meseleler. Onun için sen kendine bak. Sen alimleri, velileri kendine göre ölçerek, biçerekten bu kanmış, bu kandırılmış bilmem ne diye yorumlama yani. Gıybet etme. Arkalarından konuşma. Zemmetme. Vardır bir bildikleri, vardır bir hikmeti deyip anlamadığın konularda Mevla'ya havale et. Alete konuşmanın ne gereği var? Ama buradaki kaynak ne? kaynak ve veciz güzellike bunun kaynağını nereden buldum Minel hasedi kıskançlığa dayanıyor. Aleyte konuşmalar birbirinin hakkında nerede kıskançlık oluyor? Fil mali. Malda kıskançlık olur. Şirketler arasında, zenginler arasında, patronlar arasında bu kıskançlık ve rekabet birbirini gıybet etmeye, zemmetmeye, kötülemeye götürüyor. Velcahi bazı para işi olmaz makam terfi ister mesela belki maaşı 300 lira artacak ama makam ayrı bir şeydir yani adam başkomiserlikten emniyet müdürlüğü bunlar farklı şeyler yani bakıyorsun da atlan deve değil maaşları da 300 lira 500 lira 1000 lira fark edecek yani çok da fark etmese bile o bir nedir makam koltuk yani ben başkomiserken işte emniyet müdürü olayım kaymakamım yani herkesin bir nesi var ee, o işlerle ilgilenenler için. Memuriyette bu. Ekseriyette bu nerede oluyor? Memuriyette oluyor bu makam meseleleri. Sonra nerede kıskançlık oluyor? Vel ilmi. ilimde oluyor. Yani şu anda pek ilimdekiler azaldı. E çünkü küllün cahil olunca herkes e şey olmadı ama şimdi de cincilerle büyücülerde var. Bizim yani aramızda pek o kadar kalmadı bizim Hocalar arasında, çünkü birkaç tane tanıdık hoca kaldı, onlarla da iyiyiz yani, biz ona hürmet ediyoruz, o bize hürmet etmesine de gerek yok, yaşı büyükse biz hürmet ediyoruz, yaşı küçükse de ediyoruz, benim huyum öyle yani, yaşı küçükse de ilmi benden azmış, fazlamış, bizde öyle bir şey yok yani, hocam elini öperiz, <gülüyor> efendi hazretlerinden öyle gördük yani, efendi hazretlerinden elini öpücü adam dünyada yoktur hesaba bakarsan, ama elini öpmediği de yoktur yani kim gelse elini öpen elini öper eğlene eğilir yani tarikatta usul budur o zaman da fitne çıkmaz değil mi fakat tabii şimdi ilmi yarım olursa çok büyük bir e, gıybet ve kötüleme şeyi başlıyor çünkü az ya ilmi onu doldurmak için yeni ne yapacak ya işte bu sünneti dört kılmıyor ya ya sınıf son sünnetini dört kılmadı bu hoca Bizim şeyler gibi ikmanların et gibi yani. Bunun sarığı yok. falan <gülüyor> Başladı yani. Şimdi adamın sermayesi yoksa öbürünün kafasına bakıyor, bacağına bakıyor. Şun Allah Allah. Hiç alim işi mi bu konuşmalar ya? Hiç ilmi bir tenkit mi reddiye mi bu şimdi ya? Adam ne yapmış, ne yapmamış sana da? Sen özele indiriyorsun işi. Adamın şahsının kılı kıyafetine döndürüyorsun. Bizim reddiyelerimiz felanca şunu giymiş diye bir reddiye olur mu ya? Sana ne ya? Ama işte ilim noksan olursa bu da etkili olur. Hele ki cinciler Allah. Hasta okuyanlar var ya hasta okuyanlar falan. <gülüyor> Çünkü orada para da işi var. Müşteri meselesi var yani. O onu kötülüyor, o onu kötülüyor. O diyor, o diyor cinden anlamaz namaz diyor, o diyor periden al namaz diyor, o diyor seni kafanı karıştırır diyor. Birbirini hep böyle. Kadınlar da bu işe çok merak. Bütün o hocaları nereden telefonlarını bulmuşlar, kayıt etmişler. Ben birini duyuyorum diyorlar, bu hoca nasıl? Ben incelemeye bakıyorum, bakıyorum o kadınlara sor. <gülüyor> kadınlara sor. Kimisi paracı, kimisi efendim, Allah muhafız etsin, namusla tealluk ta eden hikayeleri var. İlla üzerine değeceğim diyormuş, değmeden diyormuş, tesir etmez diyormuş. <gülüyor> Hem de kuru hafız yani. Bildiğin gibi değil yani, bilmediği bir şey yok, adam şeyh ya. İlle kadın yani en yakınında şahidiyim yahu. En yakınında şahidiyim ya. Kadının illa üzerine tut tutuyor ya. Yani tamamen efendim içine tutacak, derisine tutacak. Yahu kuru hafızla olduğu için bir şey de diyemiyorum yani. Allah onu da affetsin, beni de affetsin. Amin. Allah Kur'an'a başlasın, Allah mağfiret etsin. Ama dikkat etmek lazım ya. Hemen bir hocayı duyduğunuz diye hasta okutmaya götürmeyin ya bunun ehli sünnet mi itikadı nedir bu efendim bir ilmi var mı birşeysi var mı yanlış yazıyorlar ayetleri yanlış yazıyorlar hadisler bana geliyor dolu bakıyorum hep yanlış yazmış ayet hadis ya bu adam sağlamsa bunu nuskayı taksan adam cinlenir ya çünkü ayeti ters yazmış ya yani ayeti bir de hadi birisi şarkı türkü yazmış dedi derler nuskaya alanda takmış şifa görmüş sonra öbür hocaya gitmiş demişler nedir bir bakalım bir de bakmış işte şeyin ıslık çalarak arıyor mu ne bir şey türküsü çalıyormuş orada yazıyormuş bak bunda bile şifa olur niye diyor benim ümmetim taşa itikat etse fayda görür yani o ona itikat etmiş etkilenmiş ona bir şey demiyorum ama ayeti yanlış yazdığın zaman bu şarkı yazmaktan beter şarkıyı doğru yazsan daha ehven yani adam üzerine şarkı taksan olacak cenabet olmaz yani ama ayeti yanlış yazıyorsun ya. Allah'ın adını yanlış yazıyorsun. Noktasız yazıyorsun. Halik yaratanı Halik yazarsan ne olur? Tıraş eden olur. Allah'a berber yaptın aşağı. Yani böyle tehlikeler var bu ismi şerifler meselesinde. Bak şu yüzük meselesinde Allah'ın ismi yazılacak. Aylardır ben bundan uğraştım. Neden? Göreceğim tek tek. Küçük de göremiyorum. Büyük yapın. Büyüte aldım elime. Bir nokta şuradan olmasa adam helak olur ya. Takan. Kolay mı öyle ya? Ben bir şey ilan ediyorum. Ben çarşamba pazarıcı mıyım? Hıyar, hıyar mı satıyorum burada? O yüzüğü konuşuyorum. Onun hakkında canım çıkıyor benim onu inceleyene kadar. Çünkü bir şartını bozarsan şimdi demişler ki İdrisiye. İdrisiye çok tutuyor Allah'ın izniyle. Çünkü neden İsmi Azam? Bir de icazetler aldık. İcazetlerden sonra daha da tesir etmeye başladı. Ergun Efendi burada yahu diyor senelerdir çocuğu olmayana diyor, bir yeri gösterdim İsmi Şerif bir hafta geçmedi diyor çocuk müjdesi aldılar daha dolu yani Erba'in İdrisiyeden gelen haberler sayısız şu anda geçen biri yani adam da biraz kendisi de şey abdesti namazı zayıf ya bütün alacaklarım zorla geliyor parayı veriyor diyor 28 kere okudum diyor şu ismi şerifi diyor ben de bir şey demedim şimdi o da benim ababım falan yani nasıl tutturabildin sen falan diyecektim o da dedi ben de dedi çok düzgün adam değilim nasıl tutturuyorum acaba falan ben de adama bir şey diyemem tabi benden üstündür Allah için ben kendimiz aşağı görüyorum ama kendine göre onun bir kendi ayarı var yani ya nasıl tutuyor ya bu böyle bir şey Erbain İdrisiye'deki tesiri hiçbir yerde görmüyorum e şimdi diğer telefon ediyorlarmış şu hiçbir şerifi yazdırın ya kardeşim bu icazet işidir bu özel bir meseledir yanlış yazılır bir noktası eksik olur ben bunu vebaline giremem ben öyle rastgele bir şey yapamam ya Allah'un mehmudu fikulli fi'ali ya Allah O da şey olmadı Yazılmadı Ama şartı var Ey her işlerinde öğlen beğenin Allah Celle Celal Çok büyük bir İsmi Şerif acayip bir İsmi Şerif Ama işte sağ Elin serçe parmağına Takılacak diye kayıt var E şimdi bunda olmaz Bunda kayıt yok diye böyle rahat yaptık E onda kayıt var kırmızı akik olacak e, kayıt var. Şimdi sen bu kayda uymadığın zaman bozarsın bunu. Ama adamlara bakıyorum hiç icazetleri yok yetkileri yok el almış değiller yazıyorlar, çiziyorlar, okuyorlar üflüyorlar milleti mahvetmişler ya zaten büy büyülü olmana da lüzum yok. Otomatik sana büyülüsün diyor müşteri şeyini artırmak için garantisini sen diyor hemen büyülüsün diyor sende cin var diyor bana diyor ki gavur cin var sende diyor ulan müslüman cin olsa demek ne kadar uçuşa geçeceğim ya gavur cinle bu kadar hizmet ediyorum ya bütün diyor gavur cinler sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> olur cinlerin işi alemdir acayiptir ama ben pek karışmadım yani şimdi, efendi hazreti ümmetiyle hani o işlere de girmedim çünkü heves ettim yani riyazatları var şunu yapayım o zaman şeker hastası değildim tabii. Riyazat şeker hastası zor yapar. Ama yaparsın edersin cinlerin... Meliki gelir hükümdarı... Me melek de gelir. İlle cin gelmesine rüzgün ki. Cinde sıkıntı var. Ateş değersin. Parlar, çatlar. C muhittin Arabi'nin kafasını yardılar ya. Koca Muhittin-i arabi Radıyallahu Teala... Bir tane cin kadınla evlendi o. Sonra i̇zibn ne yaptı Selam anlatıyor. Ya bu cinler ne kezzap saatekar çıktı. Evlendim dedi. Üçte çocuğum var diyor. E şimdi adam anlamıyor diyor ki... İnsan ayrı, cin ayrı, bundan olur Allah Allah. Yani bu, bütün kitaplarda var. İnsanla cinlerin birleşmeleri, evlenmeleri vesaire Bütün İmam-ı Suyutin'in her kaynakta var yani. Bu inkar edilecek bir şey değil. Üçte de çocuğum oldu fakat sonra bir kızdırdım onu diyor. Bir şeyden kızdırmış onu Muhittin Arabi Hazretleri diyor. Kafama diyor bir takunya mı at ne attı? Hatta yarığını da gösterdi bir şey yoktu diyor. Kimsenin gördüğü bir durum yok abi bak kafam çatmadı diyor. Yani sonra terk etti gitti beni ben de kurtuldum ondan diyor. Yani onun için evlenme falan hiç teklif edilecek ve istenecek bir durum yok. Elimizin tuttuğundan neler çekiyorsun? Elinin tutmadığından, gözünün görmediğinden bir de ne yaparsın yani seni? Her tarafını yaralar. Ondan sonra hangi mahkemeye gideceksin? <gülüyor> Geleceksin asliye ceza. Ha. Hakim diyecek, "Müşteki bizim müştekiyim. <gülüyor> benim karı kafa bu yerde. Hani senin karı kardeşim, peri yok." Hakimci çık lan sen. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti bilmem yasalarını meşgul etme lan diyecek. Haklı hakim de haklı da hakim senle mi uğ uğraşacaksın? Şimdi dolayısıyla bu işler ince işler. Ama var mı? Var. Hala da olanlar var mı? Var yani. Hala da olanlar var. Bunu inkar edersen et yani. Evlenmelerini inkar et ama sakın cinleri inkar etme gavur olursun. Kur'an'da cin sureti var yani. cinleri inkar etmede. Ya ben bunların evlenme şeyine kabul etmiyorum desen yavur olmazsın yani. ama mesele ne? Mesele istikamet. Sünnete ittiba. Evli Allah ölçüleri koymuşlar. Hakkı idiate bulmuşlar. Sen yolda gidersen sana bir zarar gelmez inşallah. Ama sen kendin kaçınırsan Araştırırsan, edersen. E şimdi efendim yok, cinci arayım yok muyum? Ya Esma İdrisiye yazmışız. Firistine bak, büyü bozmak için ne ismiş eri vurdu? Ya bizim millet bir acayip. Hoca ben ne var? İşte ben kısmetin bağlı evlenmek istiyorum. Allah açsın. idrisiye de var, oku şu kısmı. Ya tamam da sen bir dua et. Yani oradaki elli kere Allah dememek için benden dua istiyor. Sanki ben otomatik onu evlendireceğim yani. Ya kardeşim, sana niye biz kitap yazıyoruz? Şunu yap şundan kurtul, bunu yap bundan kurtul. Şunu ya amel et diyorsun, adam ille beleşçi. Ya hocam sen yine dua et. Çünkü biliyorum okumayacak o ismi yani. Okumuyor, ondan sonra da çekiyor sıkıntıyı. Maddi manevi belalara düşüyor. Ondan sonra geliyor bana dua et. Ben sana dua edeyim. Ama kardeşim, perizi kim yapacak? Hasta yapacak. Senin midende reflü var, hastasın. Perizi bana yaptırıyorsun. Nasıl olacak senin mide iyileşir mi ya? Sen Allah diyeceksin. Ya Allahül Mahmud fi kulli Ya Allah. Sen bu yüzüğü takacaksın. yetmez? İsmi Şerifi okuyacaksın. Nedir bu? Bütün e, belalardan koruyucu bu İsmi Şerif. Ama şimdi öbürünü istiyorlar niye? Hangi murada yönelirsen o oluyor öbüründe. Mesela kız istemeye gideceğim. Vermiyorlar. Onu takıp gideceğim. İşe gidiyorsun adam senin tipini bile vermiş almıyor. Onu takıp gidece O Ya Allahu'l Mahmudu fi kulli O ismi şerif hassası o. Ama sen şimdi namaz yok, abdest yok, taharet yok. Ben ne yapacağım yani? Sen şimdi abdestini yanlış almışsın, gitmişsin. Ondan sonra bu ismi şerif para etmiyor. Ne ismi şerif para etmiyor? Senin abdestin sakat. Sen kuru bırakmışsın kolunu dirceğine. Ben ne yapayım sana? Sen ilmi hali bilmezsen, itikadı bilmezsen ben ne yapayım sana? Yine de yarım yamalak adamlar bile denemişler oluyor. Çünkü bu İdrisiye'de bir, bir kasa var. Ta o yazdıram yazdırmadık yani. Çünkü bakacağım edeceğim doğru mu yazıyorlar ediyorlar. Ha bu isim şerifi taktık. İnşallah belalardan korunuyoruz. <gülüyor> yani kıyem min kulli cevrin. Lem ve lem yuhalitu Yani kıy. Bu isim şerifi bu. Ey bütün zulümlerden arınmış olan Allah Celle Celal. Zulme rıza göstermeyen ve işlerinin hiçbirine zerre kadar zulüm bulaştırmayan Allah. Şimdi Allah'ın bu kadar işleri var. Suriye'yi kim yapıyor? Mısır'ı kim ne yaptı? Mayanmar'dakilerin durumunu kim e, yaratıyor? Allah. Razı mı? Değil. Ama bunu yaratıyor. i̇mtihan alevindeyiz. Zulüm mü bu? Haşa. Hepsinde hikmet var mı? İşlerinde zerre kadar zulüm var mı? Yok. İsmi Şerif çok ince. Yani kıy. Başladan isim sonunda da aynı isim söylenecek. Hassası böyle. Şartı. Onun için mübarek adamlar size yazdığımız kitaplarda sizi büyüden kurtaracak, sizin kısmetinizi açacak, size efendim, rızkınızı genişletecek, maddi manevi, dünya ahiret kazanamayacağınız bir şey kalmaz Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla dua ederseniz. O kadar salavat-ı şerifeler yazıyorum, o kadar kitaplar yazıyorum. Amma ve lakin amel etmek zor geliyor, büyücülerin, cincilerin kapılarına gitmek kolay geliyor. Gözüyor ona diyor ki benim şu işimi aç bu işimi kapat. Yahu kelil aç bulsa başına atıyorlar. Adam zaten yamuk. Görmüyor musun ağzı burnu yamuk yahu? Adam yamulmuş zaten. O zaman cinler onu bir atıyorlar kuyunun dibine gitti. O cinlerle da sonu iyi olmuyor. Çokları kuyunun dibinde bulundu yani. Çünkü takva üzere olmazsan bir tane mübarek vardı Topal Doğzu bana o vefat etti. Efendi Hazretleri onu şey ederdi itibar ederdi. Bazı cinler gelirdi zincirlerle bağlı Zincirlerle bağlamışlar durmuyor. Getirirlerdi İsmaila. Zincirlerle bağlardılar şeyi yani adam dursun diye. Ya gece orada yani okunsun üzerine cin sureci falan hafızlar toplan başına. Adamı gece balıkçılar tutmuş. Yeni kapıda bilmem balık tutarken ayağa takılmış. buradan zinciri nereden kopartmış da denizin ortasında buldular adamı. Getirdiler geri. Diyorlar ki balıkçılar buldu şey ağa takıldı. Bu nereden koptu buradan nasıl gittir oraya? Ağır şey. o zat gelirdi o Bağdatlıydı herhalde top aldı böyle Türkçe de zor konuşurdu kara oturdu onu getirirdi okurdu okurdu ama o ne derdi biliyor musun Hey der. ben derdi saat 10'dan 11'den sonra sabahlara kadar inim inim inliyorum. ne uğraşıyorum bunlarla yani derdi efendiye senin hatırın için ben para için değil senin hatırın için okuyorum ama çok azap işkence ediyorlar bana derdi sabaha kadar iniyorum derdi Öyle kolay mı yani? Hakikisi bu. Bunlar zaten cimperi görmedikleri için, bir şey de yapmadıkları için ancak psikolojik man seni etkileme. Ondan sonra bırakın bunun işleri ya. Yahu Fatiha'dan geliyor fayda. İhlas şerif, muhafizeten şerifeten, felaknas üçer kere. Bu kadar kitap yazdık size ya. Bunlarla amel edin. Kardeşim Allah'ımızın ismi şeriflerine sığının. Hangisiyle dua ederseniz en güzel isimler Allah'ın. İlla 99 değil Esma İdris'i de Allah'ın. Binlerce bin bir ismi şerif. On binlerce Allah'tan gayrı kimsenin bilemediği kadar ismi şerif var. Allah bildirdiklerinden amel edin. Tutunun bir dala. Kavuşacaksınız muradınıza inşallah. Ama bir bütün halinde ehli sünnete göre itikat Sonra beş vakit namazın farzları sünnet kılamıyor vaktim yok kılamadım farzları kaçırmamak şartıyla Allah'ın izniyle keskin kılıç Allah'ımızın işimleri Duala. yani öbür türlü ona çelme takayım onun ayağını kaydırayım onun itibarını sarsayım efendim, ona büyü yaptırayım Allah muhafaza ya Rabbel alemin işini bozayım veyahut rütbesini indireyim aşağı böyle işler çok var şu anda çok var yani Müslümanları da bitti, papazlara da gidiyorlar, cavur büyücülere gidiyorlar. Müslüman hocalar bozamazmış onu. Ne bozamazmış? Bakara suresini bozamayacak büyü mü var? Böyle test ettiyor Sihirbazlar bakarağa güç yetiremez diyor hadis-i de. Sen ne konuşuyorsun? Papaz, pap papaz, tulum olmuş günahtan zaten kendisi. Sen <gülüyor> papazın yaptığı büyü bakara bozamayacak. Hz. Kur'an Bakara suresi en büyük suresi. Ne para adamı be? Papazmış, hahammış. Bak ara suresinde okudu mu ne olur o? Ama adama öyle diyorlar ki bütün Kur'an'ı okusam bozulmaz. Çünkü papaz yapmış. Yani papaz Allah'ın surelerinin şeyini geçmiş. Ya milleti gavur edecekler ya. Bunu bozdurma da gidiyor. Dolu. Kapalı kadınlar. Papazlarla gidenler bile var. İlacınızı Kur'an'dan arayın. İlacınızı eli sünnet ilminden arayın. Ehli sünnet ulemanın eserlerinden arayın maddi manevi ne derdiniz varsa dermanınız ilacınız Kur'an'da derdiniz de Kur'an'da ilacınız da Kur'an'da emma derdinizi soruyor musunuz? tek reçete yazmış hadis-i şerif derdiniz fezunubukum günahlarınız işlerim bozuk günahlarından bil hastayım günahlarından bil çocuğum olmuyor günahlarından bil ne derdim var? psikolojim bozuk günahlarından bil ve madde vakım ilacınız felistigfar Allah'tan tarafından içeceksin. Belki benim istiğfar işareti var. Efendim son söyleyin mi görülmüştü Onu he? Eski bir zuhuratta vardı. Bu benim istiğfar işaretinde. Orada bir istiğfar var sayfasının işini bilmiyorum. Yani yapın bunu dedim size. Ben bazen unutuyorum. Sabah yedi tane çektim. Bak 27 olacaktı. 20'sini çekemedim ya. Yani gelen giden uğraşmaktan ama bunu yapın. Estağfurullahü Aleyhi La İla İllahü Vəllahihi Vəllahihi Al-Hayy al 25 veya 27 kere bunu yapsanız, lem yarafiy nefsi kendinde, mali malında, velafiy ailesinde, velafiy belediye bulunduğu şehirde bile kötülük görmez. Bulunduğu şehirde bile Yahu, bu ümmetin sigortaları olun zikir ehli olun mübarek adamlar bizim iş başımızı açtı kafamız şişti ya ya siz mübarek vakti müsait, evliya Allah mübarek insanlar var içimizde bunu 27 kere yapın bize de niyet edin ya biz de yapmaya çalışıyoruz da bazen işte ayı unutuyoruz yapın bunu neden? E korunsun İstanbul ya sade İstanbul mu? e sade İstanbul değil buradan şimdi bütün dünya dinliyor ben de New York korunsun diye okuyun diyecek halim yok yani ama Ankara okusun yani, İzmir okusun yani, İslam beldelerindeki Müslümanlar okusun ama ben efendim kavur diyarındayım okumayayım, oku kardeşim senin de canın var, malın var, ailem var orada yani, ben sana okuma demiyorum ama bu ümmetin sigortaları lazım bela geldiği zaman onları gördüğünde belanın belayı döndürecek para tonel vazifesi görecek insanlar lazım bize yoksa benim günahım zaten senden beter ikimiz binelim bir gemiye daha beter batalım dibine yani ...bana lazım ki gemi batarken beni de çıkaracak adam lazım. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Yani böyle bir nesil yetiştirmek, böyle bir cemaat yetiştirmek... ...derdimiz bu. Kendimizde bir şey yok. Ama o gibi vazife görür Mikrofon düşün. Mikrofondan ses geliyor düşün. Ama sen benim dediklerimle amel etmen yanlış konuşmuyorum. Ve benim dediğimi yapanlar hidayet buluyor. Derdine çare buluyor. Benim dediğimle amel edenler istikamettedirler. Eskiden beri bakın el çizgisinde... Hiçbir yanlış yere göstermedik. Hep dediklerimizde doğruluğu seneler geçtikçe de çıkıyor tek tek tek tek. Aa hoca haklıymış, hoca haklıymış. Duyuyoruz son senelerde çok olaylar görüyoruz. E siz amel edin, kaybetmeyeceksiniz inşallah. Amel edin siz, dinleyin. Biz size zarar vermeyiz ya. Baktım bu millet niye birbirini tenkit ediyor? Bu millet niye birbirini kıymet ediyor? yakışkanıyor ya mal kıskançlığı, ya iş rekabeti, ya makam mevki rekabeti. Ya da ilim. ilimde de zaten rezillik. Hakiki ilim kalmayınca hepten sokağa döküldü. Cinci büyücülerin şeyine döküldü yani. Eskisi gibi. Keşke koç gibi alimler olsa da birbirinin aleyhine konuşsa yani. Çünkü onların da reddiyeleri bile nedir birbirine karşı? İlmi olur. Yine biz aradan ne oluruz? Efendim faydalanırız. Bir şeyler <gülüyor> öğreniriz yani. İçtihatlar tartışılsa. Ama şu anda içtihat mevki yok ki. Kapısı açık ama Girecek kabiliyeti adam yok yani. Dolayısıyla nerede olacak? Kuru kavgadan başka bir şey kalmadı. Fete emmeltu kavli teâlâ. Şu ayet kerimeyi düşündüm. Hatim Asamu Hazretleri buyuruyor. Ne düşündü? Estağfirullah. Nâhnu qasemnâ beynem me'işet Fil hayatid d Dünyadaki geçimlerini ezelde biz taksim ettik. Herkesin ne yiyeceğini, kaç lokma kazanacağını, ne iş yapacağını, ne makam mevkiye geleceğini, ne mertebe alacağını biz ezelde bölüştürdük. Bitmiş mi? Taksim bitmiş mi? Ananın karnına düştüğünde yaz buyurulmuş mu? Melek demiş ne yazayım ya Rabbi? Sahih hadis Müslim'de. rizkahu yiyeceğe rızkı yaz. Ve celehu öleceğiniz vakti yaz. Ve şakıyun imanlı mı ölecek, imansız mı bahtiyar mı olacak, bedbaht mı olacak? Yaz. Allah'ım cümlemizi sa'idlerden eylesin. Ezelde şakilerden yazdıysa da dua payı var. Allah'ım berat gecelerine denk getirsin. Makbul dualara denk getirsin. Şu cemaatler arasındaki dualar vesilesiyle kabul eylesin. Saitler defterine nakle eylesin, kayde eylesin. Şakiler defterinde adımız varsa oradan ihraç eylesin. Allah Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Biz ...geçimlerini dünyada taksim ettik. E peki ne demek? Ben şimdi bir mal için... ...bu adamı kıskanacağım, rakabet için... ...veya bir iş için, o işi o almasın, ben alayım. O projeyi. Ben bu adamı kıskanacağım, ben buna... ...işte aleyhine konuşacağım, gıybet edeceğim. Değer mi? Niye değmez? Çünkü zaten ona yazılmışsa o iş ona... ...gidecek. Sen ne kadar aleyhine konuşsan, gıybet etsen de o iş sana... ...gelmeyecek. Ne kalacak sana hıybet ve dedikodunun ve iftiranın kebair günahları karanlıklar halinde kalacak sırtıma. Ebedi ahirette azap sana kalacak. Dünyada da işi götürürse, malı götürürse o götürecek. Ya ona yazıldıysa malı o götürecek. Ne yapalım? Malı götürecekler ki hırsızlık yapacak anlamda konuşmuyorum yani. İşi o alacak yani. Orada bir şey var. Proje var, şu var, bir iş var. Rızık var. Helal. Gerçi haram da rızıktır. Ağzından geçen her şey nedir? Ehl-i Sünnet'e göre haram rızık mıdır? He? Bazı e, İslami mezheplere göre haram rızık değildir. Ama Emali'de Ehl-i Sünnet itikadına ne diyor? Ve innez suhte rizgun mizle ve in Ali mekali gali. büyük şey. Kim kızarsak kızsın diyor yani öbür mezheplere çakıyor. Haram da rızıktır. Rızık ne zamana kadar belli? Değil. Yani yiyecek meselesini konuşursak ağzından... Çene kadar yani. Ama tam ağzına kadar geldi. Adamın biri böyle yapıyor. Ver şunu diye. Tak. Ne olmuş? Ezelde sana yazılmadığından üzerinde falan oğlu falan yazarken o öbürünü yazdığından ağzından şurandan alan var ya. Yani başınıza gelmiştir. Samimiyetten tabii ki. Ama senin diye gelemez. O zaman o senin rızkın değil o arada ama ağzından <gülüyor> girdiyse geçtiyse Haram da rızık, helal da rızık. Haram ateş, helal, mükafat. Helal da tabii mükafat olması için ayrı. Ne Kuvvetini nereye kullandığına bağlı. Ben bu ayeti düşündüm. Baktım ki, makam için kıskansam da ezelde yazılmış. Rütbe için kıskansam ezelde yazılmış. İlimde kıskansam ezelde yazılmış. Kimin ne kadar hoca olacağı, kimin ne kadar alim olacağı, kimin hangi hususta iktisas yapacağı. Mevla yazmış onu. فَعَلِمْتُ Ben bildim ki ennel kısmete kânet, bütün taksimler Allah Teala tarafından olmuş, fil ezeli, ezelde olmuş, dolayısıyla, ama şimdi buradan şey çıkartmayın tabi, yani ben madem rızkım bana gelecek, ezelde yazılmış, o zaman benim çalışmama gerek, yok diye de bir mana, çıkartmayın. Ama sen dersen ki ben tam tevekkül adamıyım, Yazılan bozulmaz illa gelecek. Ben de evde yatıyorum. Yani yatabilirsin. Ama ne zamana kadar haram olmaz? Ne zamana kadar haram olmaz? Ayakta namaz farzları kılacak kadar, gücün kalana kadar haram olmaz. Ama sen şimdi gidip rızık kazanmadın, ondan bundan şey etmedin, farzları da ayakta kılacak kadar mecalin kalmadı. O zaman bu ne oldu? Harama girdin çünkü sana Mevla yeyin diye emretmişti. Kazan diye emretmişti. Çünkü helal hızı kazanıp belini doğrultacak kadar namazda farzda ayakta duracak kadar da yemen farzdı. E sen farzları terk edecek duruma gelene kadar ben bir şey demem. Ama Nasrettin hocanın işine de benzeyebilir. Ne âlâ memleket dedi. Döve döve elva getiriyorlar dedi yani. Ha bazen de hakikaten yemiyorum dersin döve döve de yedirebilirler. O ayrı bir şey. Ama ben sana senin hakkındaki kaderin ne olduğunu bilmediğim için Açık çek veremem yani. Müslüman, derviş, Sofi, ben, bana yazılan gelecek deyip yatma. E, efendim, yatabilirsin. Ama ben senin hakkında ezelde belki de açlıktan öleceğin yazılmış yani. Onun için ezeldeki taksimi senin hakkında bilmediğimden sana garanti veremem yani. Bu yüzden sebepler alemindeyiz. Sen Abdülkadir Geylani misin yani? Ama o anh, acayip, 25 sene vahşi hayvanlarla yaşadı. 25 sene. Abdülkadir yani o duruma geldi işte o geçen anlatmış işte kadın geldi diyor. Aa sen diyor tavuk yiyorsun çocuğuma kemikleri kalmamış. <gülüyor> ne yaptı kemikleri Bismillah dedi. Tamam canlandı tavuk oldu. Seni çocuğun bu makama gelsin dedi tavukları yesin dedi. Şimdilik biraz aç kalma zamanı riyazat yapacak ki ehlullah'tan olsun dedi. E sen Abdülkadir gelen tavuk yiyormuş. Abdülkadir Geylan'ı yer tavuğu da helal olsun ona. Helvayı değer. yer. Ama nasıl bir insan biliyor musunuz? 25 sene bil fiil bir insan görmemiş ya. Sahralarda aslanlarla kaflandan hayvandan. 25 sene manevi ricalle görüşüyor. Melekler heyet heyet geliyorlar gidiyorlar diyor. Heyet heyet. Sofralar geliyor gidiyor. Ya ama sofrada hemen gelmez tabi yani sen böyle ben de sahraya çıkayım biraz Allah çekeyim bir İdrisiye falan akşama da eve dönecek durum da yok yani uzağa da gitmişsin sonra aç kaldık diye başlarsın bağırma yani ama o öyle üç gün beş gün bir ay bağırmaz yani aç kaldım ne biçim iş ya bu isme de güvendik ismi şerifi okuduk sofra inecek dediler sofra inmiyor öyle herkese inmiyor adam sofra hürmetine iniyor adam kendi bilmiyor yani değil mi? Yunus Emre öyle oldu değil mi? He? Kendi bilmiyor. Gitmiş derviş olmuş. Şeyhi de onu azletmiş diye. Mübarek geziyor. İki tane dervişler rastlatmış. O zamanki dervişler tam hakiki derviş yani. D'si dünyayı, R'si riyayı, V'si varlığı, Y'si yalanı, Ş'si şehveti terk etme anlamında derviş yani. Öyle Her hafta bir mana var. Öyle bizim gibi. Sofu so soğan yemiş, yemez bulsa kabuğunu koyvermez. Öyle bir sofu değil bunlar. Bunlar adı sofu. Öyle bir şey yok. Hakiki dermiş bunlar. Yemek vakti geldi. Bir dua diyorlarmış. Kırk da sofra yiyormuş. Burada biz size, ben sizinle arkadaş olayım demiş. E buyur demişler. Bir duada onlar yemişler. Bir duada öbüründen sofra gelmiş. Demişler mübarek. Bizden arkadaş olan böyle hep yiyenlerimiz arkadaş etmiyoruz. Sen duası hürmetine bakalım. Sofra inen bir makamdaysan devam edelim. Yoksa teşekkür ediyoruz ayrılalım. Ne olursan ol demişler. Ya demiş ben böyle bu sofra inme işlerini falan bilmiyorum bu nasıl iniyor demiş ya. Demişler bilmiyoruz biz vallahi dua yapıyoruz iniyor. Sen de yap falan. Ya Allah Allah demiş. Neyse rezil olmak var ama demiş. Mevla'ya ümit bağlamış. Bir dua etmiş. İki sofra birden gelmiş. Hay mübarek senin makamın bizden yüksek demiş. Bu sefer bunlar da meraklanmaya başlamış. Demişler mübarek. Ya demişler sen ne dua ettin de iki indi. Bu bizim duadan farklı bir ilave var burada demişler. Onlara demişti. Ya demiş, ben demiş, dedim ki, bunlar, siz iki kişisiniz ya demiş. Bunlar ne hürmetine istiyorsa onun hürmetine ya dedim. Demiş. Allah Allah. Bu sefer demiş ki, ben merak ettim şimdi, siz ne hürmetine istiyorsunuz da demiş. Bana bu kadar kuvvetli gel. Ya bir Yunus diye bir Allah'ın dostu varmış. Yunus Emre, Yunus Emre. Dünyaya yayılmış eskisi gibi böyle internet yok, ki bela hoca. Nokta TV falan. Öyle bir şey yok yani. Bizi onun için zaten bizi zehirleden de ne oldu belli değil. Adam tanıyan yok, eden yok. Kimse birbirini gören yok. Gelmiş bir derviş. Yunus'un hürmetine istiyorlar. Halbuki Yunus. Yunus da diyor ki bunların istediği zat hürmetine diyor. veya istediği şey hürmetine diyor. Halbuki bütün e, dervişler Yunus hürmetine yiyormuşlar yani. Ama adam kendini bilmiyor ki. Böyle işler bu işler. Bu manevi yollar böyle iş. Sen bu makama geldiysen sen sana da sofra gelir. Sahraya çık yani. Ama sen yine bence otobüs duraklarına falan yakın bir yerlere çık yani. <gülüyor> Ondan sonra yandım Allah. Hemen battım açlıktan. Hocaya güvendim. Her riskü Allah deyip kafayı bozup da benle uğraşma. Ben sana dedim ki git el alından iş bul, çalış dedim yani. Ama bu makamlara da meraklanabilirsin. Böyle dervişler var. Var Allah'ın dostları, var Allah'ın kulları. Ben yok mu diyeceğim şimdi ya. Hala var mı hocanne? Hani? Vara. Dünya duruyorsa üçler var, kırklar var beş yüzler var, yedi yüzler var var, bunlar hadis-i şerifle sabit dünyanın muhtelif yerlerin. biz ne bilelim bu iş böyle ama yani Beyazı, Ebu Yezid el-Bestami Ariflerin sultanı hiç şey yapmıyor ki diyorlar ki ona manada şurada kutup şurada gidiyor on ziyareti demirciye gidiyor değil mi? Bakıyor ki demirci devamlı demir dövüyor. Oturuyor, oturuyor, oturuyor. Gidiyor, geliyor, giriyor, çıkıyor. O da onu bir bezbes. O diyor ki biraz varmış diyor. Ne bir evliyaymış diyor. Allah'ım de onu hürmet ne bize affet falan. O öyle iki de bir beyaz tamdan bahsediyor. O mübarek estağfurullah diyor. Orada tabii bir şey de diyemiyor. Halbuki evliyanın reisi o be, demirciymiş. Cık, cık, cık. Yahu dayanamıyor diyor ki yahu efendim diyor. Farz namazlarına çıktın, geldin yani cemaata çıktın, geldin. Geri kalan hep demir dövülsün diyor ya. Ama diyor maneviyatta senin evliyanın reisi olduğunu ilan ediliyor. Artık dayanamadı Beyazıt Bestami açığa verdi yani. Maneviyatta senin evliyanın reisi olduğunu dünyadaki. Ya ben diyor fazla bir şey göremedim. Farz namaza gidiyor. İşte sünneti farzı neyse sünnet kılmıyor demedik de namazlarını kılıyor geliyor. Devamlı da dünya işi yöneliyor Demir Olsun diyor. Bir amelin var diyor. ya yok diyor. Var diyor. Yok o demiyor ben Beyazıt Bestami'yim de. Yahu diyor. Bir amelim var diyor. Beş vakit bir duam var. Nedir o? Ya Rabbi benim bedenimi diyor o kadar büyük ki diyor. Cehennemi benle doldur da Muhammed ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi ateşe düşmesin diye böyle bir duam var diyor. Hazreti yani. e Ebu Bekir'den de rivayet edilir. E diyor ki efendim tamam tamam diyor Mesela anlaşılmıştır diyor. Yani ümmet derdiyle dertlenmek, şu milletin azaba düşmemesi için gayret etmek, şu millet hakkı bulsun diye hidayet için tebliğ etmek, Allah yoluna irşat etmek, ehli sünnete hizmet etmek, bazı kere sabah kadar kendin için namaz kılıp da sevabını deftere yazdırmaktan evla olabilir ümmet meseleleri. Onun için makamları da araştırırken e, ne yapmayın? Milletin kılığına, kıyafetine bakarak da hareket etmeyin. Çünkü belki Hızır Aleyhisselam da yarın bugün gelir, sarıksız gelir yani. Bak sakalsız demedim. Sakasız demedim, dikkat edin. Bir sarıksız Hızır Aleyhisselam da gelebilir yani. Sen de dersin ki sarığın nerede falan. <gülüyor> dersin yani sen. Hamsofullah lüzum yok yani. Hızır Aleyhisselam'a da sarığın nerede diyebilirsin yani. Kendini aşağı görsen, her geceyi Kadir Bil, her geleni Hızır Bil sırrına ersen, Ahmet Yesevi Hazretlerimizin, burası Ahmet Yesevi Derneği yani. Tamam mı? Ahmet Yesevi'nin sözüdür o. Her geleni Hızır bil ki. geleni. o eski Türkçe diliyle söylüyor divanında. Divanı hikmetinde yani. O zaman kendini en aşağı bilirsen, her geleni de kendinden üstün bilirsen, bir gün bir dua sana gelir. İnşallah bulursun bulacağını, muradını erersin yani. Ama kendini herkesten üstün... Benim sarığım yedi arşın, seninki altı arşın. Sen başlarsın arşınları ölçme. da boylarını ölçmeye başlarsın. Sonra şeriat donunu da ölçmeye başlarsın. A'ya kadar geliyor mu, yukarıda yarıda kalıyor mu diye. Ama kardeşim, şeriatın zahirine uymak şarttır. Biz şeriatın zahirinden taviz verelim demiyoruz. Anma, velakin bazı sırlar vardır ki seni imtihan etmek için sana öyle de görünebilir. Acaba kendini üstün mü göreceksin, alçak mı göreceksin? Bir sen sabaha kadar teheccüd kılabilirsin. O adam bir kere kat kılıp yatabilir. Veya kalkmaya da bilir teheccüde. Ama sabah namazını kaçırmaz. O ayrı dava. Sen orada bakarsın a ben elli rekat kıldım ya. Bu adam da çok meşhur. Veli dediler, salih dediler, alim dediler. Adam bu kalkmadı ya. Diye takıntı yaparsın. Halbuki onun şeyi nedir? Allah'la arasındaki irtibat nedir? Manevi hali nedir? Nispeti nedir? Onu bilemeyebilirsin. Onun için illa kaç rekat kıldımla üstünlük değil ki. Ben fazla zikir yaptım lan üstünlük değil ki. İnne mel fazlu bi't takva. Üstünlük ancak neyledir? Takva. Takva nerededir? Takva takvahu huna. Hiçbir zaman takva cübbededir, sarıktadır, sakaldadır, şalvardadır, çarçaftadır denmiyor. Takva nerededir? Kalptedir. Peki kalbinde takva olursa haramlardan sakınır mısın? Tabii ki sakınırsın. Sakal tıraşı haram mıdır? Haramdır. Tabii ki sakal bırakırsın o zaman. Anladın? Tesettür farz mıdır? Farzdır. Tabii ki o zaman takva ise kalpteyse eseri dışarı vurması lazım. Çırılçıplak gezip de ben takvayım da diyenin bir manası olmaz. Ama sadece bu dış kıyafet kisve yeter mi? Neden? Çünkü sen sabaha kadar kılabilirsin. Allah kabul etsin. Ama gündüz gıybet edersen takva var mı? He? kendini öbür ders arkadaşından üstün görürsen takva var mı kıskanıp da onun rekabet yapıp da onu gözden düşürmek için onun ardında zem yaparsan millete onu tenkit edersen sende takva var mı yok o zaman kusura bakma da ben de senin kılık kıyafetinle sende takva var diyemem çünkü takva haramlardan sakınmak bir bütündür onun için kusurumuzu görelim Yanlışlarımızı görelim Eksiklerimizi görmekten başkasının eksiğini görmeye vakit bile Bulamayalım Ama sakal bırakmanın önemini anlatalım Ben kitap yazdım Sakal hakkında ben kitabım var Sarığın fazileti hakkında bu kadar tefsirde hadisler yazdık Sarığı anlatalım Ama nokta neresi Onun sakalı yok, bunun sarığı yok, onun şusu var, bunun var Diyerekten kendimizi üstün Görmeyelim O noktada da ne diyelim nefsimize Belki benim de ayrı bir günahlarım var Allah'la aram da ben de oradan kaybediyorumdur. Onun için ben kendimi ondan üstün görmemeliyim. Ama hoca beni, ben onu inceledim. Hiçbir iyiliği yok bu herifin. Kendime de bakıyorum yüzde doksan dokuz iyiyim. Hani ucuzluk olsun yüz lira demiyorlar da fiyatı düşük ya doksan hani satış için. Satıyor ya kendisini doksan dokuz olsun. 99 yiyip. Bu herif de %100 berbat ya. Ne olacak? Ben şimdi bundan üstün değil miyim? Olabilirsin de üstün bilmemelisin. Onu Allah bilsin. Sen kendini üstün bilme Ya nasıl bilmeyeceğim hoca ben de herif tulum ya. İşki kumar her türlü pislik var ya. Ben sabah kadar namaz kılıyorum şimdi. Nasıl oluyor? İmam-ı Rabbani mektubatta buyuruyor ki ''Marifetullah Teala haramın alâ men yara nefsehu. Eftalemin küfari, efrenci Gel tarikata anla şimdi Kendini frenk gavurundan üstün gören <gülüyor> Allah'ı bilemez, Allah'ı bilmek ona haramdır diyor Frenk gavurundan E senin dediğin adam yine Müslüman mı? En Müslüman O zaman onu bırak frenk Ya Hoca Efendi nasıl olur ben gavurdan üstün olamıyorum Peki senin nasıl öleceğin belli mi? Onun nasıl olacağı belli mi? Nice gavurlar sonunda son dakikada şehit oldular mı? Yolda iman etti, bir vakit namaz bile kılamadan harbe katıldı Efendimizle sahabe oldu ve şehit oldu adam. Daha bir vakit namaz nasip olmadı, yolda müstüman oldu yani. 40 senelik müşrik yani. Senin sonun belli mi diyor, onun sonu belli mi? O zaman yine senin üstün görme garantin. Anladık mı? Yani biraz kendimizi hemen, bütün milleti tenkit etmeye başlıyoruz. herketi götüremeye başlıyoruz. Şu şöyle bozuk, bu şöyle şey... Ama tabii ki İslam'a muhalif bir beyan olur, onu reddederiz. O reddiyeler ayrı bir şey. Şahsi manada ayrı bir şey. Mustafa İslamoğlu'nun sonunun ne olacağı belli mi? Benim sonumun ne olacağı belli mi? Yine şahsen kendimi üstün görme hakkım var mı? Görme hakkım yok. Mustafa İslam ondan üstün görme hakkım yok. Ama benim inancım şu anda onun inancından üstün. Ehli sünnetteki itikadım onun itikadından sahi mi? Sahih, benimki sahi itikadım. Ama şahsımıza geldiğim mi nefsim ondan eftal mi? bunu bir şey diyemem. Çünkü neden? Onun da sonu belli değil. Benim de sonu belli. Bir tane vardı. Hala da sapık devam ediyor ama Allah istahsin onda. E, i̇sim vermiyorum. Efendi ile ilgili bir konu diye isim vermiyorum. Yoksa isim vermekten korkan biri değilim. Ama zuhuratta Efendi Hazretleri buyurdu ki, bu adam ki Efendi reddetti onu. Elini bile almadı. Çok büyük şerahsızlıklar etti. yani konuşanlardan. Doçent moçentlerden yani. Çok da büyük şerahsız adam. Hala da öyle yani. Tamamen İnkar da ama... E, dendi ki... Bir rivayete göre, zuhuratta buyuruldu ki... Dönecek ve sonunda çok iyi olma şeyde var dendi. E, helak olursa da helak olacak. Adam da helak olmadı. 10-15 senelik iş bu, 20 senelik. Herhalde ölmeden dönecek, bilmiyorum. Sakalı falan da var ama sakal kurtarmaz. İtikadı bozuk. İtikadı bozuk bir durumda. Ama Efendim Hazretleri böyle bir zuhurat var. E biz tabi biz bize ne? Dolayısıyla yani ne demek istiyorum... Ben onun şu itikadı yanlış, şu ameli yanlış diye senelerdir reddiye yapmış bir adamı o kişiye. Reddiyeyi de devam ettiririm. Ama işte kendini eftal bilme noktasında bak zuhuratta buyurulan dönüş yapacak ve bu kapıya sahip çıkacağına dair rivayetler oldu. E, manevi tarafı ben bilemem ki. O halde dava, nefis davası olmamalı. Şahsiyet olmamalı. Mesele nedir? El i sünnetin hak buyurduğunu millete doğru anlatmak. Batılı da reddedip reddiye yapmak. Ama şahsa indirgediğin zaman ben ondan iyiyim diye bir inanç asla eftaliyet görmemek. Kıskançlığı bu giderir. Bu kıskançlığın damarını keser. Şimdi madem para ezelde dağıtılmış, rızık ezelde dağıtılmış, elde edilecek makamlar ezelde belli. O zaman bu rakabet yüzünden birbirini tenkit edip, gıybet edip, Birbirin ayandan asılıp da günaha girip cehenneme girme ne gerek var zaten sana yazılmamış sana gelmeyecek vemenmea bekleme yok başına ne geldi şu bela bu hastalık şu kaza Bil ki o seni şaşmayacaktı zaten bu ezeli itikatımız el üstne vemenmahtame kuruyorsun be ya var ya şöyle biraz dursaydım kafaya yemiştim ha şöyle şöyle durdum Kurşun buradan geçti falan ama hadis-i şerif öyle demiyor. O kurşun senden şaştı mı? O zaten sana vurmayacaktı diyor. Seni şaşan zaten sana vurmayacaktı. Sana vuran zaten sana şaş... Seni şaşmayacaktı. Rufiatil <gülüyor> Aklam Kalemler kaldırıldı. Ve ceffet-i suhuf. Sayfalar kurudu. Allah'ın mürekkebi kurudu. Yazılan bozulmaz. Bitti. O zaman helalından birbirinin ayağına gözüne dalaşmadan, e, gıybete dedikoduya, iftiraya bulaşmadan, kendi imkanlarımızla İslamiyet'e göre çalışsak da, helalından istediğimiz hedeflere ulaşsak, bu kadar harama bulaşmasak, şu Müslümanların şu anda düştüğü duruma bakın ya. birbirinin aleyhine sövmeler, hakaretler, ne kadar iftiralar, bütün ümmetimiz zarar görüyor, bütün evde ocaktaki aileler, karı koca, çoluk çocuk birbirine girmiş durumda. Değer mi? Değer mi? Değer mi? Değmez. Ehli sünnete dönelim. Allah'a tövbe edelim. Kimse kimsenin ayağını kaydırmak için uğraşmasın. Allah kaydırmadıysa sen kaydıramayacaksın. Yanına kar kalmayacak bu yaptığın işler. Boşuna dünya ahire zarar göreceksin ya. Tövbe kapısı açık. Tövbe edelim ya. Tövbe edelim. Bak ne diyor? Baktım ki kısmet Allah'tan. Ezeldeki taksim Allah'tan. allah Teala kimin ne makama geleceğini yazdı mı? Kimin o makamda ne kadar duracağını yazdı mı? Evet ben seni indirmeye çalışsam indiremem ki. E seni indirmek için gıybet dedikodu iftira kampanya yapsam baş edemem ki yazılmadıysa. Siz Allah'a tevbe edin Allah başınızdakiler istadecek edecek buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın? Hadis-i şerif Enallahu melikül muluk ben Allah'ım Padişahların padişahı benim. Hadisi kutsi bu. <gülüyor> Hükümdarların, yöneticilerin kalpleri, perçemleri, alın saçları benim elimdedir. Fe'nil ibade ta'uni. Kullar bana itaat ederse, ce'alhum lu'nuk meten. Başlarındaki yöneticileri onlara şefkatli ana baba gibi yaparım. Ve'nil ibadu asawni. Kullar bana isyan ederse, kullar kullar halk, raya günah işlerse, el üstetten çıkarsa, ce'alhum aleyhim uqubeten. Başlarındakileri onlara bela yaparım. فَلَا تَسْتَقِلُوا بِسَبْبِ الْمُلُوكِ Başınızdaki yöneticilere söverek, hakaret ederek meşgul olmayın. Yöneticilerinizi ve idarecileriniz velev ki en zalim zorba biri. hacca -hac zalimin şeyindesin. İslamiyet diyor ki başındaki yönetimi, yöneticiyi sebbetmekle, sövmekle meşgul olmayın. وَلَاكُنْ تُوبُوا اِلَيَّ Siz bana tevbe edin. Gece teheccütte istiğfarınızı yapın. Başınızdakileri size yumuşatayım, size yararlı hale getireyim. Dolayısıyla bizim bir sıkıntımız varsa bir, bir işten bir kimseden, o sıkıntı yine kimden çıktı? Ateş bizden çıktı. Biz yakıyoruz. Kendi günahlarımız, reçeteyi yazdık. Derdiniz günahlarınız, ilacınız istiğfar. O halde biz niye bu ilimlerle meşgul olmuyoruz? Kendi derdimizin islahıyla meşgul olmuyoruz. O zaman Allah'ım Celle Celaluhu. Bize lütfeder, kereme de. Bakın ne zalimlerden, nerelerden, Türkiye ne hale gel? Allah Teala çok daha iyilerini yaratmaya da kadirdir. Allah'ım İslami hürriyetimizi daha ziyade artırsa, Ay. şu anda da tam bir ehli sünnet hürriyetimiz vardır diyemeyiz. Genel kaideler itibariyle yani. Ama Allah'ım Celle Celalu İslamiyetin, Kur'an'ın nizamının tam hüküm süreceği bir ortamı da yaratmaya kadirdir. Ay. Sebepler alemindeyiz. İstersek Allah, verecek. Bak burada örtünme zorunluluğu var mı? Yok. Suudi Arabistan'da var mı? Var. Ama orada da mektup yazılanmış krala. Canımız çıktı bu feracelerden yav şeylerden. Ne zaman açılacağız? Değil mi? O da diyormuş ki biraz idare edin bakalım diyormuş. Yani eskiden efendi böyle anlatırdı. Eskileri. Neyse bu kral Abdallah maşallah şimdi o biraz şey. Ama e sen halk açılmak istiyorsa yönetim örtünmeyi mecbur etse de e halk istemiyorsa Mevla hala ne yapacak? Halk İslamiyeti isterse Allah İslam'ı getirir mi? Getirir. Şu anda geldiği yeterli bir şey yok. Çok daha İslamiyet istiyoruz. Biz çok daha şeriat sünnet istiyoruz. Kur'an eli sünnet istiyoruz. Çoluk çocuğumuzun eli sünnet ortamında yetişmesini istiyoruz. Ama biz isteyeceğiz, biz dua edeceğiz, biz yalvaracağız Allah versin diye. Yoksa biz ona hakaret, buna sövmek, o şöyleymiş, bu böyleymiş Bundan bir yere varamayız. Hadis-i Kutsi bize öyle söylüyor. Siz bana tevbe edin, ben size siz bana dönün, ben size yararlı işler yapayım. Allah Kadir celle Cidane. Şimdi madem taksimler ezeli, madem Allah merkeze malını, rızkını, makamını, mevkiini, mertebesini, ilmini böldü, bölüştürdü, verdi, veriştirdi. Ben bunu anladım feva hasetü haden. Kimseyi kıskanmadım. Mevla vermiş. Varoluşcu bu kışmetilerdi. Allah bana ne vermişse ben ona razı geldim. He? Ya Arabi ben senin verdiğinden razıyım dedim. Ben ne konumdayım? Şu anda ben bundan razıyım. İçimden gelerek razıyım. Ha sen de konumuna razı ol. Ama ibadette artır. Tebbünü art. O ayrı bir şey. Ama mal, mülk, makam, mevki ve dünyalık açısından. Başına gelene razı ol. Razı olursan Allah da senden razı olur mu? Razı, ol. razı olmazsan Kim Allah'tan razı, Allah ondan razı. Kim niye böyle ben hak etmediğim yerde bulunuyorum falan hareketleri çekiyor. Allah da ona gazap ediyor. Sabah akşam üç kere okunuyor. Sana dedim Afrikalı bir sahabeden. Afrikalı sahabe bir iki tane var. Afriki derler hadislerde. Mübarek, kalın elli bizatmış böyle. Sahabe-i Ekrem onun, diğer tabi'inler hep onun elini öpüyorlarmış. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini öptüğü için. Onda rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Her sabah akşam üç kere. Ben yani hemen hemen ne, ne kadar hasta olsam şey etsem de bunu illa okurum. Çünkü çok önemli bir ipucu veriyor bana. Ama manayı düşünerek okumam lazım. Oku, düşünmeye çalışıyorum. Razıytu billahi rabba. Benim ezan dualardan ezberlediniz tabi. Ve vil islami dine... Ebu Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme resul Bak radyoyu dinlemenin de bir faydası daha çıktı. Kitaptan ezberlesin, iyi de işte, çoğu kitap bakmıyor. Kaç kere okunuyor bu? Sabah akşam okuyor musunuz üç kere? Ezandan sonra konuşmuyoruz. O ayet hadis. Sabah akşam üç kere bunu kim okursa kani hakkan ala Allah en yurduyu kıyam. Kıyamet günü Allah Teala buyuruyor ki hak olsun. Bana diyor kendime vacip, Allah kimse bir şey vacip edemez de... ...kendi üzerime aldım diyor, bana vacip ettim diyor yani. Üzerime hak olsun, onun benden alacağı olsun. Onu madem ki Rab olarak Allah'tan, din olarak, İslam'dan, peygamber olarak... ...Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem razıyım dediği için... ...ben de onu yeter diyene kadar razıyım, yetti senin bana verdiğin nimetler Allah'ım... ...diyene kadar razı etmeyi üzerime aldım, hak olsun diyor. Ne kadar kısa. Ama ben zannetmiyorum ki... ...bunu şuursuz okuyanlara bu makam nasip ola. Çünkü neden? Sabah akşam üç kere razı billahi rabba... ...rab olarak Allah'tan razıyım dedikten sonra... ...ama... ...yandaki komşu bugün üç milyarlık alışveriş etti... ...ben bin lirada kaldım diye düşünenler için... ...veyahut adam işe girdi... ...ben giremedim düşünen için... ...veya benim yaşımda falanca zıp zıp zıplıyor... ...benim sağım tutmuyor, solum tutmuyor... ...diye düşünenler için... He? bu öyle sadece razıytü billahi rabba demekle olsaydı onun bir kasidesi de var okuyan hepsi köşeyi dönerdi yani öyle değil işte manayı düşüneceksin ben Rab olarak Allah'tan razı oldum derken artık utanıyorum okurken sabah akşam benim de kafa basmaya başladı yaşım 50'ye doğru gidiyor ya kafam hafif kafam tabi ahirete doğru düşünmeye başlıyor Ahmet yazdım bunu 20, 25 sene oldu dua kitabı okuyorsun kaç senedir Dikkat et bakalım. Yalan mı konuşuyorsun yoksa? Çünkü Rab olarak Allah'tan razıyım derken içinden bu beni mi buldu, ben böyle mi olmalıydım, şu niye böyle oldu, ben niye apça girdim, öbürü niye çıktı, ben, aşı, ben de, şu zengin edim, şimdi fakir mi oldum, hastayım, şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Böyle düşünürsem bu laf doğru olmaz, yalancı olursun. Rab olarak Allah'tan razı oldum ne demek? Kaderine razıyım kazasına razıyım, kısmetine razıyım taksimine razıyım bana ne verdiyse razıyım Allah'ım senden Allah da seni razı etmeyi söz veriyor yetmez mi sana ya yandaki dükkanla uğraşıyorsun komşunun karısıyla uğraşıyorsun kadınlar için söylüyorum kadın kadından o onun şusu var bıbının bısı var kusura bakma yani bir arabayı da bırak kimisi bir ayakkabıya Allah'ı değişir yani evet Araba araba yine 5 20 bin lira. Bu ucuzu. Bir ayakkabı şey der de görüyor musun der, ben der, ayakkabım der, kalitesiz der, kadın der, almış şu kadar pahalı ayakkabı der. orda bile razı gelmez yani Allah'a. Bir ayakkabıya, ayakkabılığa değişir yani. Böyle ucuz ucuz gider yani. Sen sana verilene razı ol. Mevla seni ahirette aziz edecek. Mevla Ahireti iyi olacakların dünyalarının iyi olmasına razı gelmiyor. Dünyada hastalık veriyor, bela veriyor, fakirlik veriyor, hakirlik veriyor, illet veriyor, zillet veriyor. Mümin el mümin la yaklu ankilletim ve Mümin üç şeyden boş kalmaz. Ya fakir olur, ya insanların gözünde hakir olur, ya da hasta olur. Bazen üçü birden olur bende olduğu gibi. Bazen ikiye bir ama birinden boş kalmaz. Senin durumun nasıl? O, forsum çok iyi. Hastalık, hastalık bir şey var mı ağrın sancın? Hiç öyle bir şey bilmem. Kadın efendimiz Hasan semle evlenecekti. Evet. Efendimiz Hasan kendini arz etti dedi ki ben evlenmek istiyorum ya Resulullah. Dediler ki diğer kadınlar ya Resulullah bununla evlen bu sana çok hizmet eder bakar eder kanlı can yani hani güçlü kuvvetli falan. Resulullah mümkün kendini arz ederlerdi. Atik erime de var. Yani evlenmek istiyorum manasına yani. Efendim son sene orada dururken, o zaman tabi sonra helal değil bundan sonra ayeti geldi, tamam o sırada kaldı, o ayet gelmeden evveli konuşuyoruz. Dedi ki ben hayatta dedi başım ağrımamıştır, baş ağrısı nedir bir yerim ağrımış bilmem. Dedi ki o zaman dedi, kusura bakma ben seninle evlenemem çünkü Allah-u Teala'nın hiç hastalık illet vermediğinde sıkıntı vardır dedi. Yani bir Allah muhafaza etsin azap siması müşahede etti ve hasta olmadıysa bana yaramaz dedi. Ha çünkü mümin, ya fakir olacak, ya olacak, ya hasta olacak. Bütün der adama soru nasılsın? Dört köşeyim elhamdülillah. Hastalık yok, fakirlik yok, itibar 1500. Force bilmem ne, yani bilmiyorum. Okudum, hadis-i şeriflere falan göre. Pek senin hakkında hayır dilenmiş değil. Men yürüdüllehubi kayran yusuf minu. Allah kime hayır dilerse, ona musibet verir. Bu kadar. Ha ya Rabbi beni de sev de bana bela var diye de dua etme lüzum. Yok zaten sen doğru yolda git belalar gelecek merak etme. <gülüyor> merak etme. Ne bu ne gibi önünüzdeki gibi burada. Sen bir şeyler yapmaya bak doğru gitmeye bak belasız kalmayacaksın merak etme. Merak etme. Belasız gün görmüyoruz. Çünkü hak üzeri olduğumuzu anlıyoruz. Dedi, geldi dedi sahabeden biri ne dedi Ya Resulullah inni uhibbuke ben seni çok seviyorum sen de beni sev falan, falan dedi seviyor musun beni çok seviyorum ne kadar şu kadar falan. Fe, o zaman dedi eiddelil delil bela jaffa beni sevenden dedi bela eksik olmaz dedi beni seviyorsan dedi Yağmur yağdığı zaman sel yatağına su ne kadar çabuk iner, ne kadar hızlı yatağını bulursa, sular toplanırsa, bela ondan çabuk bulur beni sevenleri. Sen de biraz dedi kendine hazırlık yapma başla belalara karşı dedi. Beni seviyor musun dedi. Belalara hazır ol dedi. Siz de zannediyorsunuz ki, ben Allah peygamberi çok severim, bundan sonra hiç bela gelmeyecek. Hakiki müminseniz, Ehli sünnetin galibiyeti için İslam'ın dünyada hakim olması için cihat ruhunu taşıyan mücahit adamsanız belanız eksik olmayacak. Maddi veya manevi. Ama bela istemeyeceğiz. Allah'ım biz senden şahit ol. Afiyet istiyoruz yarım. Dinimizde de afiyet, malımızda da afiyet, çocuk çocuğumuzda da afiyet, bütün vatanımızda da afiyet. Bela istemiyoruz. Ya Rabbi bir bela takdir ettiysen sabra muvaffak eyle ya Rabbi. Rıza'ya muvaffak eyle ya Rabbi. Razı olanlardan eyle ya Rabbi. Razı olduklarından eyle ya Rabbi. Razı edeceklerinden eyle ya Rabbi. Amin ya Öyle ne kadar da şu senden razı olma duasını da bize unutturma ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasırin. Ve ya hayran fatihin. Amin ya Rabbel Alemin. Allah'ın dostları son nefeslerinde ne işler yapmışlar ne bizim ilk nefesimizdeki son nefesimizde. Karışmışız gitmişiz. Sonumuzda bir telaş, bir kargaşa ne olacağız belli değil ya. Yani. Birden bir de baktın öldük gittik yani. Allah, Allah Bu sabah okuyordum kitaplarda neler gördüm ya hiç. Hiç görmediğim işler gördüm ya. Cabir İbn Zeyd Hazretleri. Ve Şair ulema adam. Hasan-ı Basri gelmiş. Demişler son isteğin nedir demiş Hasan-ı Basri gelsin. Gelmiş Hasan-ı Basri Hazretleri. O da ona bakmış ölüyor artık. La ilahe illallah söyle diyor ona. O da büyük tabiinde o da büyük mesele. O da, La ilahe illallah söyle. O da diyor ki. Eudu min gudubbin ve revahin ilennar ateşe sabah veya akşam ateşe gitmekten Allah'a sığınırım. O diyor la ilahe illallah söyle. Diyor ki ateşe gitmekten Allah'a sığınırım. Yani ne kadar dengeli. Bir mezhep ihtilafları varmış Hasan-ı aralarında da yani bir fıkhı mesele veya bir şey şimdi onun dediğini yapsa sonunda ona tabi oldu onun mezhebine geçti gibi bir şey anlaşılmasın diye. Adamlar ne kendilerine ne kadar mukayyet adamlar. Ölmeden evvel sonra bir zat tabiinden daha gelmiş onun adını unuttum nasıl buluyorsun kendini demiş ki bak bir hadis-i şerif rivayet edeyim size onlar ilk tabak artık tabiin bir hadis-i şerif görüyorum bir insan öleceği zaman göğsünde bir serinlik hissederse o cennete gideceğin alametidir o serinliği buldum elhamdülillah demiş ve gitmiş vefat etmiş bize de kırk tane adam lazım Allah teala la Allah de dön soluna dön kıbleye dön abdestini kaçırma uğraşta dur bizim bizim hastalık bizim ne olacağımız ben adamlar nasıl ölüyor bak hadis-i şerif rivayet ederek o serinliği buldum ben bunu ilk gördüm Allah'ım bize de ölmeden göğsümüze bir serinlik ihsan eyle bir ferahlık ihsan eyle ya. o serinlik gelince de cennete gideceğimize dair bir müjde bir işaret ihsan eyle Allah'ım son nefeste aklımızı başımızda eyle eyle komaya gireceksek komaya girmeden ki son sözümüzü kelime-i tevhid ve Kur'an-ı mecid eyle ya. Bizim irademizi, kontrolümüzü ruhumuza ver ya Rabbi. Kalbimize ver ya Rabbi. Nefsimize verme ya Rabbi. Nefis alısa arabayı şarambolden yuvarlardı ya Ruh nasıl? Nasıl ruh? kimdikleri Nasıl muhakeme? Ölü son nefeste. İnsanlar böyle yaşadılar, böyle öldüler. Biz böyle ahireti düşünmezsek ölümü düşünmezsek bu kadar dünya işleri onu kıskan bunu kıskan onun şusu var bunun busu var ölürken senin Allah aklına gelir mi ya Allah bizi dünyacılıktan muhafaza eder. Amin. En sevmediği huy haset. Gökte ilk Allah'a isyan edilen günah haset. İblis Adem Aleyhisselam'ı kıskandı. Yerde ilk günah haset. Kabil Habil kardeşini kıskandı ve cinayet işledi. Cinayetin sebebi hasetti. Allah Teala günahlar içinde en çok hasete kızar gökte yerde Allah isyan eden ilk günü haset Allah kime ne verdiyse hayırlı mübarek olsun Amin. gözümüz kalmasın Amin. Allah hayır verdikleri, ilim verdikleri, fıkıh verdikleri takva verdiklerinden biz de isteriz, gıpta ederiz imreniriz, bize de nasip olsun Amin. Amin. ama kimsenin dünyalık mal, mülk şu gözümüz yok Allah Teala Hazretleri bizi de mahrum etmesin onları da mahrum etmesin ama Ya Rabbi onun malını al Ya Rabbi onun mülkünü al Ya Rabbi ona kaza bela ver Ya Rabbi onun işini boz Ya Rabbi onu indir bunu kaldır bunlar bize yakışan dualar beddualar değildir arkadaşlar taksimat yapılmıştır kendimizi zora sokmayalım boşuna da nefret ve kin taşımayalım çünkü kıskançlık ekseri kanser yapar çünkü kafada takılır devamlı o taktığı insanın elinden nimetinin çıkması için ...mücadele verir ama ne kadar yapar yapamaz, onu elde edemeyince de kendi kendini yer. Zaten kanser dediğimiz şey de biliyorsunuz, hücrelerin ölümü. Çünkü sinir, stresten oluyor. Hep neden oluyor? Sıkıntı. Sıkıntı nereden oluyor? Ya adamın bir ekmeği var, bir dilim bir de soğan yanında koymuş... ...adam kıskanmıyor kimseyi, lezzetine bakıyor ya, soğanın tadına bakıyor ya. Bu adamda bir şey yok. Ama öbür affedersin, kocaman bir öküzü kesmiş koymuş oraya hala öbürünün filine bakıyor ya adam doymuyor ki adam doymuyor o 20 metrede rahat eden var 20 bin metrede rahat edemeyen adam var ya diyor 20 dönüm 30 dönüm çok rahatsız oluyorum diyor şuraya bir şey yapamıyorum buraya bir şey yapamıyorum. 40 dönüm nedir diyor ya bunaldım diyor ya adam 20 metrede ahiretini kazanmış dünyası cennet gibi yaşayan müslüman var kardeşim nedir yani nedir Kime razı olmuyorsun? Kime karşı geliyorsun? Kimi kıskanıyorsun? Allah'a ne demek istiyorsun sen? He, ne diyor? ''Ya hasiden li ala nimetin'' ''Ey bana gelen nimeti kıskanan'' Kime karşı terbiyeslik yaptığını biliyor musun? Sen Allah'a kafa tutuyorsun. Diyorsun ki ''Yanlış yaptın, bu adama vermemeliydin, bana vermeliydin'' diyorsun. Sen Allah'a karşı çıkıyorsun, bana karşı çıkmıyorsun. Onun için ne demişler? Isbir ala hasedil hasudi fe in sabruk katiluh en naru taekulu nefsaha il tecid ma Çok kıskananların mı var? Sabret. Senin sabrın onu öldürecektir. Çünkü neden? Kaydedir. Ateş yiyecek bir şey bulamadığında nihayet kendini yiyecektir. Ben onları denedim, gördüm. Ve çok uğraşanlarım da oldu. Ama onlar nerede? Ben şimdi neredeyim? Ama ben kimsenin nimetinin kaybolması için çabalamadım. Ama benle çok uğraşanlar oldu. Ama Mevla buna razı. Olmadı. Ezeldene ne verildiyse razıyız Allah'ım. Biz razıyız. Biz razı eyle ya Rabbi bizi. Kaderine, kazana, kısmetine, taksimine razı eyle bizi ya Rabbi. En ufak bir rızasızlık verme kalbimize ya Rabbi. Senin bizden rızanı çekecek bir itikat, bir fikir nasip bize ya Rabbi bu şimdi beşinci fayda. Yani geriden dört faydayı ilk okumamışsınız tekrar değil mi? Tamam. Şimdi e, dergide bir dua söyleyeyim size. Bu dergi dolu. Efendim, kutsal emanetlerle, vazifelerle. Yalnız çok önemli bir dua vardır. Bu duayı size ilk yazıyorum. Hiçbir kitabımda yok bunlar. Buna dikkat edin. Her gece dikkat. Yedi veya beş, ya da en az üç. Siz tabii hemen üçü şey ettiniz, gözünüze kestirdiniz. Üç kere okuyan kişiden dikkat, birçok musibet ve hüznu defeden. Şimdi neyi anlatıyoruz? başınıza bir bela geldi. Her gece değil bu, ama bir bela gel. Gelmiyor mu arasında bir bir belalar? Bana geliyor. İçi de bir geliyor bana. Size de bir bela, musibet, hüzün, üzüntü, çocuğunuzdan, eşinizden, işinizden bedeninizden Türkiye'nin durumundan dünyadaki Müslümanların durumu çok daha önemli Tabii Suriye Mısır'ı çok düşünmek lazım Myanmar'ı çok düşünmek lazım bunlar hepsi önemli bu hüzünleri def etmek için 3 kere okunuyor yalnız e, burada şeyler var Allah'ın ismi şerifleri var 20 kere tekrar oradaki kaidelere uyun sayfasını söylüyorum 70 ile 73 yani 2 sayfa Arapçası bir sayfada Türkçesi de var ya 13'ü Yalnız başında 20 kere ismi şerifler okunuyor, sonunda okunuyor. Mühim mesele şurası. Eğer bazı belalar dua ile ne olur? Def olur. Yani yarı yolda bela inerken dua onu ne yapar? Kapar ve de dua Kıyamet'e kadar çarpışır. Ama bazı da hani diyorlar ki çok büyük bir bela olduğu zaman. Evliya Allah'a müracaat edilir. Bir velinin duasıyla açılır. Olmadı daha büyük bir veli. Olmadı daha büyük bir veli. Öyle bazı belalar gelir. Hiçbir veli onu teveccühüyle kaldıramazsa o zaman Gavs. Gavs dünyada bir tanedir. O zaman Gavs'a müracaat edilir. E ben Gavs'ı tanımıyorum. Sen o zaman diyorsun. Ya Rabbi zamanın Gavs'ı hürmetine diyeceksin. Yani kendin şahsen tanımıyorsan. O Gavs'a yöneltilir o. Gavs olan zat da orada devreye girer. Ama eğer kaderde eee kazay mübrem var, kazay muallak var. İmam-ı Rabban Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, kazay muallaksa dua ile Allah'ın izniyle kaldırıyoruz. Kazay mübremi evliyaullah'ta benden başka kimse kaldıramıyor diyor kesinleşmişse. Ancak diyor benim duamla mübrem de olsa Allah geri çevirir belayı diyor. İmam-ı Rabban Hazretleri mektubatta diyor ki, İmam-ı Rabban hani bu yani? Abdülkadir Geyhan Hazretleri öyle buyuruyor. Ben diyor ona ede ben bir şey demiyorum ama. Allah indinde kesinse o hiçbir duayla geri dönmez diyor. Peki Şeyh Efendi mübrem de olsa ben döndürürüm diyor duayla. O diyor mübremin de iki kısmı var diyor. Mübremin de bir kısmı var dua erişirse kaldırılabilecek. Ona o gösteriliyor diyor. Kesin mübrem gösteriliyor ama yine onda dua payı olduğu için onun duasıyla kalkıyor. Ama de Allah'ta dua ile de kalkmayacağı sabit ise, yani kesin o bela yer halkına veya kime ise gelecekse o kalkmaz diyor. Yani mektubatın beyanı tabii ki ayet ve hadis-i daha uygun düşüyor. Çünkü mübrem olursa değişmiyor. Ancak burada bir dua buldum. Diyor ki kaderde kaderde başa gelmesi kesinse yani mübremse yani mektubatın beyanıyla... ...duanın da... ...geri çeviremeyeceği... ...noktada ise... ...bir kader kesinse... ...o zaman bu duayı... ...işte o başına gelme ihtimali olan gecelerde... ...en az üç kere veyahut da yedi kere... ...okursa... ...en kesin olan belada bile... ...beraberinde büyük bir lütuf iner diyor. Ne demek? Belanın gelmesi kesin olur ama... Beraberinde de büyük bir lütuf iner. Ne demek lütuf iner? O belaya senin katlanmanı ve tahammülünü ve rıza göstermeni kolay edecek sebepler iner diyor. Ben böyle bir şey görmedim. Kesinse bir bela gelecek ama bela ile beraber lütuf gelmesi meselesi. Yani bir ağrı sancı gelir diyelim ama ona karşı da bir de tahammül gücü verirlerse ne olur? Bir de tahammül gücü vermediklerini düşün anam anam diye bağırdığını düşün bir de tahammül gücü verilecek bir lütuf gelirse Allah'ım Allah'ım dediğini düşün. Değil mi? Bir anam anam diye bağırmak var. Bir de ya Allah diye bağırmak var. Yani demek ki bu duaya devam edene hangi bela mukadder olsa da Allah'ın büyük lütfuyla beraber kolay gelecek inşallah. E zaten duanın geri çeviremeyeceği noktadaysa zaten geri çevireceği noktadaysa kesinlikle geri gidiyor. Ama dua da çeviremeyeceği kesinse o zaman Rabbim neyi temin ediyor? Bela ile birlikte Rıza'yı temin edecek lütuf muamelesi yapıyor. Yani ona göre kolaylaştırıcı sebepler. Allah'ım cümlemize nasip eylesin. Başımıza bela gelmek mukadder olduğunda bu duayla amel etmeyi müyesser eylesin. Amin. Sayfa kaçta? 70'te başlıyor. 70'i bunları muhafaza edin. Ben size bunu duymuş alayım. Bu levhayı evvelce bastıydık fakat çoklarında bulamadık. Bu nasıl bir e, dua? İmam-ı Azam, bu, bu hilye değil bu. Her böyle gördüğünüz hilye zannetmeyin, her sakallıya babam demeyin ya. Şimdi bu hilye tarzı. Ve lakin bu İmam-ı Azam Efendimiz'in duası. Bak burada ne okuyor, ben de ezber her şeyi bilmem. İmam-ı Azam Efendimiz zamanında Bağdat'ta ne olmuş? İmam-ı Azam değil. İmam-ı Azam'dan sonra Abbasi halifesi. Harun Reşit zamanında Bağdat'ta ne olmuş? Büyük bir salgın olmuş bulaşıcı veba hastalıklar. Birçok insan vefat etmiş, yaşlılar dışında 12 bin hafız vefat etmiş. 12 bin hafız, o zaman hafız bol. 12 bin hafız, sıf Bağdat'ta. İçine veba girmeyen bir ev kalmamış, ancak mübarek adındaki bir tüccarın evine vebadan bir şey bulaşmamış. İnsanlar, çünkü her evden bir iki ölü var, bunda hiçbir şey yok. Bu sefer Aralarında konuşurlarken bu ilginç olduğu için Halifenin kulağına kadar haber ulaşmış O kişiyi Huzuruna çağırmış Şey var mı? Yanında duaları Beyaz kağıdı vardı Niye yok? Bunun yanında şey basılmadı mı acaba? Beyaz şey basılacaktı Sor şey E onu sorun bakalım Yok sormadıysanız o kişiyi çağırmış Harun Reşid Demiş ey müminlerin emiri. Allahu Teala beni ve hane halkımı bu amansız dertten Ebu Hanife radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir duanın bereketiyle muhafaza etti. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdu ki bu duayı okuyan yahut abdestliyken taşıyan veya evinde bulunduran kişiyi de aile efradını da allah Teala vebadan sair belalardan şimdi veba yok diyorsun. Ve şair belalardan bu duanın bereketiyle muhafaza eder diye rivat edildi. Benim de evimde bu dua varır diyor Ozat. zat. Bunu tabi yüz sene evvel yazmışlar. Osmanlı zamanında Hattat Bakkal Arif diye meşhur Hattat yazmış. E, Duaan şeyi eski. Fakat yine kitaptan kaynak görmek istedim. Yusuf'un Ebane Hazretleri'nin Saadetüddare'in isimlesini de buldum. Sayfa 575'te kaynağını da buldum. Ondan sonra daha içim rahat etti. Ve duayı buraya Efendim yazıldı altında başka bir dua vardı ama o duaların kitabında olan başka bir duaydı ben onu sildirdim çünkü bu duanın nesini yazdırdım dua bu manasını yazdırdım siz manasını bilmenizde fayda var onun için burada ama ne acayip Allah-u Teala ya nasıl bir münacat ben böyle bir şey görmedim yani. Zatının rızası, cemalinin nuru, ilminin sonsuzluğu, kuvvetinin nihayetsizliği, kudretinin genişliği, şükrünün hakikati, rahmetinin sonsuzluğu, iradenin ulaşımı, zatının külliyeti, sıfatlarının bütünü, vasfının tamamlığı, isimlerinin nihayeti. Neler, neler, neler, neler yazmış. Mevla'dan istemiş. Niye basılmamış Evet. Yani bu evlerde muhafaza olunmak için rahman sizlere ulaştırılabilir. Allah Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Cemaatlerimizden evet kanserli hastalar dua isteyenlere onlara dua ederiz. Hasan ve Semih efendiler vefat etmiş. Ondan sonra Dursun Hoca Efendi vefat etti. Arif Dursun Hoca Trabzon ofta. Çok kıymetli bir alim. Ben de Resul Hocam aradı hocam. Ben duyunca şaşırdım. Cenaze değdik. Dedim ne oldu hocam? Dedi Dursun Arif Hoca vefat etti. E, güzel alim, talebe yetiştirir Arapça hocası, hafızlık okutur ben şaşırdım ya gençti de çok da yaşlı da değildi, iri yarı Resul hocama benzerdi çok Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun derecesi ali olsun, efendi hazretlerimizin vekillerinden kıymetli bir alim hakikaten yani Karadeniz'de de şu anda en büyük alimlerden de biriydi güzel alim idi ama vefat işte ölüm, alimin ölümü alemin ölümü, onu anlamaz insanlar şimdi çok büyük bir bereketsizliktir allah Teala yerini dolduracak alimler nasip eylesin. Gerçi bir alim vefat etse, oğlu onun kadar alim olsa yine de yerini dolduramaz. Çünkü o ölen babası kendi yerini dolduruyordu. Oğlu alimse oğlu da kendi yerini doldurur. Onun için bir alim öldüğü zaman İslam'da öyle bir gedik açılır ki yeri dolmaz buyuruyor hadis-i şerif. allah Teala ulemamızı sağ etsin, var etsin, başımızda daim etsin. Bu... Ee, Hasan Semih efendilerle birlikte Arif hocamızın da ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah fe eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli lemhetim ve nefesin adede ma vesihahu ilmullahu Ya Rabbi şehadetlerimizi kabul eyle, tevhidlerimizi kabul eyle ruhla hediye edildik eyle. Amin. Zeynep Nezaket, nazife, muradiye, remziye ve hayriye. Mübarek isimler hepsi. Ehl-i Sünnet isimleri. Vefat etmişler. Halleri, kabirdeki durumları, hesapları, sualleri, ne cevap verdikleri hepsi sana malum. Rahmet eyle ya Rabbi. Kabile nur eyle ya Rabbi. Günahsız insan yok kullarına. Affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abdül ve Resuluhu, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah fî kulli lemhatim ve nefesin adede mâ ve sehavu hediyelerimiz ya Rabbi, nurdan tabaklarla ya Rabbi, kabirlerine idhâle ile isale ile. bize de arkadan böylece okunmak nasip beyle. hediye gönderen mümin mümine, e, cemaatler, zürriyetler, dostlar, eşler nasip eyle ya Rabbi'l-âlemin. ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين سبحان ربي al العظيم الحمد لله al العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا علي يا حليم يا علي العظيم لا اله الا انت ولا نعبد الا انك غفار غفارنا وتقبل منا ان انك انت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا شيخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا روح روحنا ديننا الحاج علي الحيدر الخزق والحاج محمود لو الله Allah nam saluk al cenn ve nam guduk al min al nahr. Allah nam saluk al rizak ve al cenn ve nam ve al nahr. Allah nam saluk al ve ma qarab eleyam kabulü muamel. Nam muamel. Allah nam saluk al ve ma qarab eleyam kabulü muamel. Nam muamel. Allah nam saluk al cenn ve ma min ve ve min Na'udzubillahi minash-shaytani r-racim, illi haajli waajli ma alimna Allahumma 'ala salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin n ummi, al-habibil alil l El-Azhim-il-Cahî alâli vus Amin Okunan iki adet kat-ı şerif 500 Yasin Şerif 99 sure-i fethi Fazl-ı Kerem'le kabul eyleyip Kanser olan hastalar için Niyet etmişler, niyetlerini kabul eyle Şifalarını hasıl eyle Devalarını bahşeyle Dertlerini zail eyle Hepimizden de bu dertleri Bu gibi dertleri, amansız dertleri izale eyle Amin amin Dualarımızın kabulü için buyurun. Esselatu Bu, vesselamü aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamü aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamü aleyke ya Seyyid el-evvelin ve'l-ahirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. alel murselin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İla cenab-ı Resul-i Nabi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme. Vali ve ashabı meşayihina kâffe. Ve la ruh ruhuna efendi buamsa hasa. Vaatina, vaatil vaatil ve ler ruh anvat in anvat el muslimin ve matil hazirin ve ila arwah men zikra esmahum fi hadi el jelse muallim el fatiha